Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi bu haftada yeni soruların peşinde olmak üzere karşınızdayız. Bugün 10 Zil Hicce 1443 güzel, mübarek tüm Müslümanları ilgilendiren kıymetli bir gün Kurban Bayramı'nın birinci günü. Ve biz Kurban Bayramı'nın birinci gününde de Felsefe bilim çalışmalarını hocamızın himayesinde yapıyoruz diyeyim. Bugün tabi soruların peşinde son bölümüyle yani bu sezonun en azından son bölümüyle 30. bölümüyle karşınıza geliyor. Ufak bir ara vereceğiz. Eylül ayında Allah nasip ederse tekrar karşınızda olacağız. Şeyi söylemek lazım hocam? Yeni durağımız Yok. neresi olacak? Bilemeyiz daha. Belki o zaman, o zaman diliminde ne devrimler olur? O yatak değişebilir. Öncelikle ben de hayırlı bayramlar deneyeyim ve Kurban bayramını tebrik edeyim. Hem insanlık için hem Müslümanlar için hem de Türk milleti için hayırlara vesile olur inşallah. Amin inşallah. O Gündem çok önemli olursa Ramazan'da malum hatırlıyorsunuz yapmış idik. Temas etmiştik sizin kanaatinizi öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla kurban Müslümanlar açısından çok önemli bir gündem ve bağlam. Hı hı. Ne söylemek istersiniz? Konuşmak için bunu soruyorum. Yani bu tür günler vesilelerdir. Bunu vesile bilip Müslümanlar nefislerini kurban etme becerisini göstersinler. Başka şeyleri kurban etmek kolaydır. Kendi nefsini kurban etmeyi bir denesin insanlar. Hı. Bıçağı çekmeden İsmail'e kavuşamazsın. Evet. Evet. Evet. Ee, o... Yani nasıl ki oruç, Ramazan bittikten sonra başlarsa, Kurban Bayramı da kurban bittikten sonra başlar. Başkasına kılıç sallamak, bıçak sallamak çok kolay. İnsanın kendine onu sallaması lazım. Onu evet. bir deneyelim bence. Eyvallah. Çünkü nefsimiz çok büyüdü diye düşünüyorum. Eyvallah, eyvallah. Evet. Hocam şimdi 30. bölüm, 30. program epey aslında uzun konuştuğumuz konu. LAR itibariyle de çok yoğun bir ders programı oldu bu. Valla ders diyorsanız da bu beni biraz üzüyor açıkçası. Daha çok böyle e, nedir sohbet tarzı olmuyor mu? ders Derse mi döndü bu iş? Yo sohbet tarzı bir ders oldu. <gülüyor> Peki. Yani verimleri itibariyle ders, şekli itibariyle sohbet. Peki tamam öyle olsun. Dolayısıyla biz e, epey de bir mesafe hem coğrafi olarak hem zaman haritası itibariyle bir yol katettik. Evet. 1400 geçen hafta İstanbul'un bir felsefe bilim merkezi. 1550'ye kadar geldik. Olması itibariyle 1550'ye kadar gelmiştik. Şimdi bugün bu haftada ortak bir kültür havzası İtalya Osmanlı üst başlarını attığınız bağlamda konuşacağız. 1423 ile yaklaşık 1600 arası 150-200 yıllık bir zaman diliminde <Gülüyor> ee, ne oldu ee, ve o felsefe, bilim e, ya da ilim, e, düşünce hayatının İtalya'ya e, sarkan kısmıyla şu çünkü önemli, siz İtalya'yı bu bağlamda İslam medeniyetinin doğal bir e, uzantısı, devamı olarak değerlendirmiş idiniz. Şöyle e, bu konulara girmeden önce genel bir çerçeve çizmek bakımından e, felsefe, bilimin tarihi, e, siyasetin tarihi her zaman çakışmaz. Yani kanaatimce bilgi ordulardan daha hızlı ilerler. O açıdan e, biz e, siyasi teşekkülleri dikkate alarak felsefe, bilim hayatını, düşünce hayatını, sanat hayatını incelemeyi bir alışkanlığa dönüştürdük ama e, bunun eğreti olduğunu e, dikkate almamız lazım. Bu bir. İkincisi e, insanlığın e, entelektüel tarihi aslında müşterek bir tarihtir herhangi birinin istisna kılmadan, birbirlerine olan ilişkileri, etkileri, e, ayrı düştüğü, benzer olduğu taraflara dikkat alarak incelemekte fayda var. Buna İslam medeniyeti, işte Türk medeniyeti, kültürü, artık ne dersek diyelim, e, onları da böyle yalıtılmış, izole edilmiş, kendi başına gelişen entiteler, yapılar olarak görmemek lazım. Bu çerçevede baktığımız zaman, e, özellikle Akdeniz dünyasında, e, tabi bilgimiz eksik olduğundan dolayı hindi ve Çin'i katamıyoruz ama e, orada da ciddi ilişkiler, gidiş gelişler var. Özellikle Akdeniz Dünyasının e, milattan önce 5000'den itibaren e, yazıye esas alırsak, 3000'lerden itibarenki gelişimini aslında ortak bir entelektel e, ...tarih olarak ele alabiliriz. Hmm. Bu bir göl gibi düşün. Bu gölün bir tarafı bazen yoğunlaşıyor, başka bir tarafı seyreliyor. Kuruyor. Ama birbiriyle sürekli ilişki halinde, iletişim halinde. Bu çerçevede baktığımız zaman... Ben sadece İtalya'yı değil... Ortaçağ Avrupası'nın özellikle binlerden sonra... İslam medeniyetinin bir devamı olarak okunabilir diye düşünüyorum. Biz bugün nasıl ki... E, tabii iletişim, e, ulaşım çok gelişti. E, hele hele bilgisayar çağında, internet çağında. Biz bugün şu anda... ele aldığımız, incelediğimiz bilgi Japonya'yla, Üç Ecağı ve Şükrü aynı. Çin'le aynı, Amerika'yla aynı değil mi? Evet. E, matematik, müşterek. O dönemde de e, bu müştereklikleri göz önünde bulundurduğumuz zaman e, aslında e, binlerden itibaren Avrupa'da tercüme hareketleriyle başlayan e, entelektüel hareketin, bilim hareketinin, İslam medeniyetinin doğal bir devamı olarak e, takip edilebileceğini düşünüyorum. Hmm. Yani Thomas Aquinas'ı, Albertus Magnus'u, Okam'lı Willem'ı, Francis Bacon'ı falan incelediğimiz zaman ele aldıkları konular, sorular, 3 aşağı 5 yukarı ortak bir küldür havzasının kavramlarını ve yargılarını paylaşıyor. Hatta kaynaklar. Elbette elbette farklılıklar var. İslam dünyasının kendi içerisinde bile farklılıklar var. Hmm. Yani kelamla, meşayilik, meşayilik, işrakilik, işrakilik, ekberilik aynı dünyada olmakla birlikte pek çok açıdan birbirinden farklı perspektifler. O açıdan sadece İtalya'yı değil, tüm Ortaçağ Avrupa'yı felsefi bilim, entelektüel dar açısından. B.B. ile çok büyük verilerimiz var. Ama altını çizdiniz çok uzunca. Onu belki tekrar biraz daha altını çizin diye söyleyeyim. Burada Türkiye'de bugüne kadar klasik olarak şey bir hakim düşünceydi ya. Bütün bilimi bizden aldılar mesela. Ya şimdi, yani burada bir Anladım. Önünç, yo, yo, bir... O, o bence o aldık vermek ilişkisi psikolojik sahipler. Bunlarla bilim tarihi düzgün tarih okunmaz. E, alır, ...insanlar birbirinden alırlar, verirler, ederler, o ayrı bir şey. E, şunu kastediyorum ben. Şimdi diyelim ki, çok genel konuşuyoruz gibi gelebilir ama astronomiyi ele alalım. Ya kullanılan astronomi teorileri nelerdir? Ya ortak bunlar. Optiği alalım. Işığın yansıması, kırılması değil mi? E, diyelim ki 13. yüzyılda İngiltere'de ya da 14. yüzyılda İngiltere'deki optikle... E, ...İstanbul'daki ya da ne bileyim ben... E, ...Tebriz'deki optik arasında çok büyük bir fark mı var? Bunlar üç aşağı beş aynı kaynaklardan besleniyorlar. Mezopotamadan başlarsın, özellikle yazılı kaynaklara dikkate aldığında batlamıyorsun, oktidin matematikseli optiği, aristotelesin e, fiziksel optiği, gelirsin İbn-i İhsem'den e, Avrupa'ya tercüme edilir. Orada elbette onlar da kendine göre belirli kavramlar ve yargılar eklerler. Yani tek tek bilimlere aldığında kullanılan matematik, sayılar teorisi, cebir. Ha, İslam dünyasındaki canlıdır, gelişmektedir, gelişiyordur. Oradaki daha çok aktarıcıdır olabilir. E, zaten biraz da ondan diyorum. E, orası da buranın bir uzantısı. Şimdi İtalya'nın burada şu farkı var. İtalya Osmanlı ile çağdaş bir dönemde ve İstanbul'da vuku bulan gelişmeler İtalya'da öyle bir dönüşme neden oluyor ki daha sonra ileride eğer bu program devam ederse ele alacağımız 16. yüzyılın ikinci yarısıyla 17. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan gelişmelerin zemini bu. Bu çok ihmal ediliyor. Biz genelde modern dünyanın ortaya çıkmasını erken ticari kapitalizmin yükselmesine bağlarız. Bu bir maddedir değil mi? Coğrafi istilala yok ne keşfi? Coğrafi istila o işte ne keşfi o. Ben ona coğrafi istila diyorum. Coğrafi istilalara bağlarız. Değil mi? Yani, zaten var olan bir yeri keşfetmiş olamazsınız. İstiladır o. Ee, Rönesans'a bağlarız. Sonra reforma bağlarız. Ee, bu kısmen de yana, yanlış değildir tabii ama eksiktir. Şimdi elbette herhangi bir entelektüel hareketi incelerken oradaki bunu daha önce de konuşmuştuk. Epistemik unsurlar var. Yani bizati bilim dallarının kendi iç dilleriyle alakalı gelişmeler, çatışmalar var. Bir de onu çevreleyen politik, ekonomik, askeri hatta fiziksel, coğrafi şeyler var. Yani diyelim ki biz modern dünyanın ortaya çıkmasını 1347-1352'deki büyük veba salgınla da ilişkilendirebiliriz. Nüfusun azalması değil mi? Ondan sonra dereveylik sisteminin çökmesi, bu serf köylü sisteminin çökmesi, nüfus az olduğu için... ...iş gücünün artması falan falan buna bağlayabiliriz. Başka bir sürü unsur buna dahil edilebilir. Eksik olan ne? Şimdi onu söyleyeceğim, bir kere tam bu tarihte... Üç büyük bunalım var Avrupa'da. Ee, bunların üzerine konuşalım süreç içerisinde. Sen bunları istersen not al. Teolojik bunalım. Ee, yeni bilginin... E, Meraga, Teblis ve Semerkant'tan gelen yeni bilginin... E, ...ürettiği bunalım. Bir de bu coğrafi istilaların... E, ...ve... ...farklı kültürlere tanışmanın getirdiği malumat bunalımı. İnformatik bunalım. Bunlar son derece önemli. Bunlar üzerine konuşalım. Dolayısıyla ee, buna, buna bağlı olarak, e, kapitalizmin ortaya çıkmasıyla e, zihniyetteki dönüşüm, e, teolojik dönüşümü kastediyorum. İmtiyazlı bilgi dediğimiz bir kavramın ortaya çıkması, özellikle filosofikul aparatüs dediğimiz aletlere dayalı... ...bir felsefe ya da gerçekliğin aletler üzerinden idraki. Bunlar çok yeni şeyler, hmm. tamam mı? E, fakat e, özellikle üzerine durması gereken iki konu daha var diye düşünüyorum. Ee, şeyde e, ...İtalya'da... ...kadim bilginin... ...yani buradan kadim bilgiden kastettiğim... ...İslam dünyasından gelen bilgi değil sadece... ...onun yanında... ...Yunanca yazılmış... ...metinlerin... ...donaşıma girmesi... ...ve bu metinlerin zihinlere taşınması. bu Burası önemli. Yani kitaplarda bilginin olması başka bir şeydir. Bunun belirli bir... E, ...kurumlar yoluyla... E, ...bu eğitimi gören insanların... Oluşmaya başlaması. Florensa'da kurulan akademiyi düşün mesela. İtalya'nın başka yerinde kurulan Platoncu Aristoteles akademiler var. Burada öğretilen e, e, Yunanca ve bunların Latince e, tercümeleri filan. E, bu, bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Ayrıca bir de bunların sonucunda matematiğin yükselmesiyle birlikte e, 1500'lerin e, ilk yarısında e, bilimsel bilginin Niçin mi? ilişkin olması gerektiği, nasıl ama ilişkili olması gerektiği konusundaki ayrım. Şimdi bunu sana daha önce de belki söylemişimdir Yusuf. Yani bu modern bilim, modern zihniyet filan konusunda Rönesans'a bir atıf yapılır ama Rönesans genelde sanat açısından, mimari açıdan incelenir. Baskın halbuki o ya. halbuki modern bilimin ortaya çıkmasında İtalya'nın ve İtalya'nın ortaya çıkan gelişmelerin çok önemli bir yeri var. Sadece zihniyet bakımından değil oraya orada gelişen matematik olmasa eee hmm. Descartes ee, nedir analitik geometri kuramaz, akabinde şey de kurulamaz, ee, diferansiyel integral kalkülüs hesap da kurulamaz. Bu, bu, bu bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Fetih sonrası İstanbul i̇şte, Bizanslılar sonrası. Bu da fetih sonrası diye İtalya düşünüyorum. İtalya'ya giden bir grup değil, alim değil. İşte ben de onu, ona katılmıyorum. Yani genelde bu bize hatırlıyorum lisede okutulurken, işte İstanbul fethedildi. edildi, ee, bazı alimler, Bizanslı alimler e, İtalya'ya gittiler, orada filan. ...Gönansası başlattılar. Bu doğru değil işte. Onu demek istiyorum. Peki 15. O, o hikayenin bir tarafı... ...bu 1400'lerin başında başlayan Osmanlı ilerleyişi karşısında... Avru şey, ...Bizanslı entelektüellerin ve siyasetinin bir arayışı var. Bu da büyük oranda... E, ...Roma'daki Katolik Kilise ile... E, ...birleşme arayışıdır. İşte 1423'te Siyana'daki konsül, sonra Ferrara'daki... E, 1930, ...1438'deki Konsul, sonra... E, Floransa'daki 1430'daki konsüller çok önemli. Bu Florensa konsülü çok önemli. E, hepsinden önemli. Çünkü orada gemişsiz Platon var. Bu konsüllerin şey nedir? Şimdi onu anlatacağım. Özlem. Konsüller tabii esas iki, iki dünyanın birleşmesi ki teolojinin, iki kilisenin e, birleşmesi üzerine kurulu ama burada hiç ummadığımız bir gelişme oluyor. Esas itibariyle. Şimdi hatta bu şeyin... E, mesela bak bir örnek vereceğim sana. Şimdi 1439'daki 1439'daki Florensa konsülünde Gemistris Platon var. Ee, burada ne yapıyor biliyor musun? Ee, Strabon meşhur Grek eski Yunanlı coğrafyacının kitabını getiriyor. Ve oradakilere bundan bahsediyor mesela. Tamam mı? Hmm. Ve bak e, Toscanelli diye bir adam var. O, da, o dönemde biraz genç o. Bu Toscanelli bu şeyi alıp, bu bilgiyi alıp, e, işte coğrafya, harita üzerine çalışmaya başlıyor. E, başka coğrafi eserleri, yani o ateş diyelim, o verilen ateşle başka coğrafi eserlere yöneliyor. Haritacılığa yöneliyor. Ve e, elde ettiği bilgileri Portekiz Kralı Alfonso'ya ulaştırmak üzere e, Portekizli bir alim olan, e, kendi arkadaşı olan Martins'e ulaştırıyor. Ee, ne anlatıyor bu mektubu? mektup ve harita gönderi ne var burada ee, Batıya nasıl gidilir ve oradan hareket ederek Osmanlıyı atlayarak Hindistan'a ve Çin'e nasıl geçilir? Hmm. Daha da ilginç olan bu Tasconelli'nin yaptığı şey aynı mektubu ve e, haritayı Kolomba gönderiyor o ve Kristof tabii Kristof Kolomb bu seyahatlere çıkarken elinde Tasconelli'nin şeyi var notları ve haritası notları ve var. Güzergah hmm. bilgileri var. Şimdi bak hmm. çok basit bir örnekle gidiyor mesela. Şimdi bunun bunun iyi araştırma... Bunlar tabi akademik olarak çalışılmış zaten. Biz oradan öğreniyoruz. Ben bu konular uzmanı değilim ama... ikinci kaynaklardan bunları öğreniyoruz ama... Ee, şimdi bunlar... bir araya getirildiğinde hani demiştik ya... ayna parçalanır, tarihi öyle okunuyor. Ayna parçalarını çok iyi e, tespit edip... Her yerli yerine hmm. koymamız lazım ki meseleyi görelim. Şimdi 1423 müydü Florence konsülü'nün? Tarihi. 1439. 1439. Ondan bir önceki Ferrara konsülü 1438, 1423 olan Siena konsülü. Peki bu konsüllerin nihai şeyi teolojik bir e, teolojik, ama, teolojik ama oraya giden e, Grek şey Bizanslı, Doğu Roma'lı bilgimler bilgilerini götürüyorlar, e, kitaplarını getiriyorlar öğretmeye başlıyorlar. Şimdi bak ne dedik? Gemistis Platon. Gemistis Platon kimin talebesi? Hangi okulun talebesi? Kaykonides geleneğinin talebesi. Kaykonides neredeydi? Tebriz'de. Bak ne oldu? Tebriz'den hmm. e, İstanbul üzerinden, Trabzon İstanbul üzerinden İtalya'ya bir çizgi çizdik. E, çünkü tüm bu adamlar e, Gemistis'in, e, Kaykonides'in kurduğu, Trabzon'da ve İstanbul'da kurduğu okullarda yetişiyorlar. Yani bu nasıl ki İslam dünyasında zincirlemesen A şahsı ondan almış B şahsı bundan almış diyorsun, burada da zincir var. Üç aşağı beş kere ortak bir kültür var. Hatta e, tabii e, yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki, şeye giden İtalya'ya giden 25'in üstünde e, kalburüstü e, Doğu Roma'da Bizans'ta alim var. 25'ün üstü az değil mi o dönemin ta tarihinde düşün yani o dönemin şartlarında düşün. Ona yakın da e, sanatkar var, e, özellikle Riz ressam ve e, ne diyorlar ona müzisyen. Hmm. Şimdi Rönesans'ta patlama olmuş İtalya'da. E, bunlar orada boş durmuyorlar. Yani. Fetih öncesi tabi benim aklıma tabi şu var hocam. fetih öncesi niye İtalya'ya gidiyorlar? Dönemin İtalya'sının e, mamuriyet durumu... Ha, şimdi dönemin İtalya'sında tabi işte o erken ticari kapitalizmi yavaş baş, başlamış, orada devletçikler var, şehir devletleri var. Venedik hmm. gibi orada zenginleşme, hafif türlü başlamış. E, ama mesele oraya o zenginleşmeden dolayı gitmek değil. E, büyük oranda bir politik arayış, teolojik arayış var. Biliyorsun malum 1204'te Latin işgalini e, hatırla, yıkım var. Onun geri alınması o esnada İstanbul'da bazı yıkımlar da gerçekleşiyor. Şimdi Zaten sürekli Türk baskısı altında tabii, İstanbul. Tabii tabii. Yani o Türk korkusu meselesi üzerine geleceğim. Şimdi, e, tabii ki tüm Bizanslı alimler gitmiyor. Bazıları İtalya'ya yerleşiyor. Bazıları İstanbul'da kalıyor bazıları gidip geliyor. Mesela bu hattı da çok iyi almak. Mesela Amirüs Ses hem İtalya'ya gidip orada kitap yayınlıyor hem gene İstanbul'da Fahasullah Mehmet'e kitap sunuyor. Bu şekilde bildiğini mesela diyelim ki Ali Kuşçu'nun El-Muhammediye filisabındaki negatif ve pozitif kelimeleri, yani sayıların müspet ve menfi, biliyorsunuz bizim gelenekte e, müfet ve mesfi kelimeleri kullanılmaz. E, negatifliği ifade etmek için negatif sayı yok ama cebir denklemlerinde negatifliği ifade etmek için nakıs, zait ya da illa kelimeleri kullanılır. İlk defa biz Muhammediye'de müsbet ve menfi, pozitif negatif değerleri görüyoruz, kavramları görüyoruz. Bu gerçi daha önce 1414'lerde ölen ee, İbni i adlı Mısır bir matematik gözüküyor ama e, bunu e, Bizanslı alimler taşıyorlar İtalya'ya mesela. Bu, hmm. Orada pozitif ve negatif kelimeye tercüme ederek. Çünkü e, özellikle Bolonya Cebir Okulu, Mekanik Okulu negatif sayıları ve negatif kökleri kurduğunda kelime bulmakta zorlanmıyor. Pozitif ve negatif diyor hemen. Anlatabiliyor muyum? Yani bu gidiş gelişleri çok e, dikkatle göz önünde bulunmak lazım. şimdi Bu çel... şeyi o yüzden siz söylüyorsunuz. Bu gidiş gelişler ve o 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Osmanlı'da okutulan kitaplarla tabii, İtalya'da, tabii. Batı, Avrupa'da okutulan eserler neredeyse birebir aynı diyorsun. Tabii bize. tabii. Önemli bilimde. Özellikle Bilim. bilimde aynı. E, üç aşağı beş yukarı aynı metinleri. İslam dünyasından çevrilmiş metinleri. Mesela bak şimdi e, biraz esprili bir şey söyleyeyim sana. İtalya'daki esas bir öntelikten e, boşandırmayı, tetiklemeyi iki Trabzonlu'nun kavgası yapıyor. Gerçekten yani mübare etmiyorum. Biri Basaryon. O Trabzon doğumludur. Hmm. Ee, şey, Gemistris Platon'un talebesidir. Gidiyor. E, bu şeyde Floransa konsülünde diğer konsüllerde bulunuyor. E, çözüm bulamayınca... E, Katolik dünyaya katılıp ve kardinal oluyor. Muazzam bir rütbe alıyor. Bir de Trabzon'lu George. Hmm. Bu da Trabzon kökenlidir. Trabzon'da doğmamıştır ama Trabzon kökenlidir. Niçin? Çünkü Basarion Platoncu. Gemistris Platon'un talebesi olması hasebiyle Platoncu, Yeni Platoncu, Matematikçi, Pythagorasçı... Matematik ağırlıklı gidiyor. Hmm. Trabzonlucoş ise Aristotelesçi, Anti-Platoncu. Mesela bak... İstanbul'da Almagest, yani Majesti dediğimiz... E, Batlamyus'un astronomi kitabı Tedavülde... Özellikle... Tuğsenun'a yazdığı... Şer'le birlikte ya da yeni düzenlemeyi birlikte... E şimdi... Trabzon'un coç, İtalya'da bir tane majesti şehri yazıyor. Ee, ve orada Aristoteles'i eleştiriyor. Şey, Platon'u eleştiriyor, Aristoteles savunuyor. Basario, ee, köken olarak İtalya'da olmamakle birlikte o sırada İtalya'da olan John Luller ya da Reguomantanus ki, bence şeyin, İtalya'nın ve hatta Batı Avrupa'nın ilk yetiştirdiği orijinal matematikçi astronomlardandır bu. da hmm. diyor ki, buna cevap yaz. Ona bir cevap yazıyor. Dolayısıyla müthiş bir tartışma başlıyor aralarında ve bu bir süre sonra aristotelesçilikle platonculuğun entegrasyonuna neden olacak ve matematikçilik dediğimiz o matematik zihniyetin yani pitagorasçı, oktidesçi, Platoncu zihniyetin yükselmesine neden olacak. İnanılmaz bir aktivite var çünkü filanossa da akademi kuruyor. Platon gemistus platon filanossa da platoncu akademi kuruyor. O, yani İtalya'nın hemen hemen her şehrine giden bir Doğu Romalı, Bizanslı entelektüel ve akademi kuruyor. Bak bu o kadar önemli ki... E, hem Yunancanın hem Latincenin... E, yeniden yükselmesine neden olacak. Mesela... Bir şey de dahil değil mi hocam? Çok özür. Bir, şey, birkaç yüzyıl, ya da bir yüzyıl sonra göreceğimiz bizim o matematiğin... yerleşik bunla, bir... Bununla alakalı işte. i̇şte Bunun için vurguluyorum. Tabii tabii hmm. ya matematiksel zihniyetin... kurulması da burayla. Özellikle Regiomantanus'un... Bunda çok ciddi çalışmaları var, ciddi etkisi var. Şeyi aşamadım yalnız. Hakikaten modern bilimin ortaya çıkışına ki sürecin başında iki tane Trabzonlu'nun olduğu bilgisi. Yok yok. Ki bu arka plan bilgisiyle beraber doğru bu. Yani en bak, azından etkisi var, etkileri var. Yazılan metinleri tabii tek tek girmek için girmek istemiyorum ama... O bir metin yazıyor, bir metin yazıyor ve bu öğrenciler üzerinden devam ediyor. Hmm. Yani yaklaşık 30-40 yıl karşılıklı metinler yazılıyor, ama bu doğurgan bir şeye neden oluyor. Daha akabinde bu Aristoteles'in doğa felsefesiyle... Platoncu matematiği sentezleme arayışına gidiliyor. Çaması. Bu da doğanın tabii İtalya'da sonra da bir şimdi çok önemli bir şey geçen hangi şeyde konuşmada söyledik onu aşırı rasyonelite bir süre sonra mekanizmaya bir mekanik yapıya döner. Ve tahayyülü, muhayyileyi öldürür. Evet. Bunu burada söylemiştik. Şimdi İtalya'nın en önemli özelliklerinden biri bu tarihte... Orası bir kazan. Platoncular var. Hmm. Pitagorasçılar var. Yeni Platoncular var. Aristotelesçiler var. Ondan sonra... E, nedir onun adı? Kabalistler var. Simyacılar var. Astrologlar var. Büyücüler var. E, ondan sonra neydi onun adı? E, Mısır e, mistik gelenekleri e, mı? hepsi Bir o, siyasi o, hepsi, otorite yok ve evet, hermetik, yok. tabi hermetik hermetik gelenekler o eski inanılmaz bir şey var orada. Hepsi yaşayabiliyor. Hepsi yaşayabiliyor. Kilise ee, ne yapıyor bu esnada? Yaşatmaması şimdi, lazım normalde. Tabii kilise bunlarla uğraşıyor ama kilise zaten özellikle coğrafi istilalardan sonra e, ve Türk İstanbul fethinden sonra kilise gücünü kaybediyor. Bak burası çok önemli bir şey. İşte kilise üzerine konuşacağız, kilise bir mabet değil batı için. Biz camiyle ile karıştırıyoruz kiliseyi. Kilise, özellikle Katolik Kilisesi bir sistemdir. Bunun üzerine uzun uzun konuşacağız ileride. Bir sistemdir, ne demek? Öyle bir sistemdir ki senin içinde yaşadığın koza gibidir o. Bir prizma gibidir, bir gözlük gibidir, ne dersin? Beynine takılmış bir çift gibidir yani. Kilise. Tabii. Sen o sistem içerisinde soru sorarsın, o sistem üzerine cevap verirsin. Bilim adamı düşünür. Hep bu sistemin adamıdır. Bu sistemin yetiştirdiğidir. İs İslam dünyası gibi düşünme bunu yani. Anlıyor muyum? Dolayısıyla 1453'ünden e sonra kilise meşruiyetini sorgulamaya başlıyorlar. Ve özellikle de coğrafi silahlardan sonra gelen e malumat kilisede. Şimdi bunu da söyleyeceğiz yani. Avrupa'da ortaya çıkan ve bizde olmayan çok önemli bir şey var. Bunu ben sık sık söylüyorum. E sistemin dayandığı moral zeminin tarumar olması, güvenilini kaybetmesi, yani, itibarsızlaşması. Ve bu e, sistemin dayandığı moral zemin hem bilgi de payını alıyor. Yani hmm. siz artık bu sistem içerisinde üretilmiş bilgiye itibar etmiyorsunuz, güvenmiyorsunuz yani. Bak ileride Descartes üzerine konuşacağımız zaman söyleyeceğiz bunu. Kesinlik arayışı Avrupa'daki, kesinlik saplantısı bununla alakalı. Çünkü sizin kozanız dağımız, çipiniz paramparça olmuş e, inanılmaz bir şüphe... Sizi i̇çerisinde hiçbir şey hiçbir yok. Şey yok. E yani şöyle düşün, evin damı gitmiş, pencereleri gitmiş, sadece dört duvar kalmış. Her taraftan soğuk geliyor. Ne yapacaksın? Yani yeni bir ev arayışıdır. bunu anlamamız lazım. Çok insani bir şey bu yani. Onu demek istiyorum. Tamam, ama şunu şöyle çok müspet gibi durdu. İslam dünyasının karşılaştığı sorunlardan onu aşmak için tam bu modelin tavsiye edildiği cümleler. Mesela anlamadım, İçi. ne demek istedim? Yani şöyle, e, Batı bir e, kriz yaşadı. O temelinin dayandığı anlam, e, yani kilise yıkıldı. Tabii. O, onu kaybetti e, ve yeni bir çıkış yapabildi tabii, oradan. Tabii. Şimdi İslam dünyası da işte şu 200 yıldır, 300 yıldır bir e, krizin içerisinde. O krizden çıkabilmesi için, tırnak içerisinde söylüyorum, kendi kilisesini tıpkı onların yaptığı gibi diye bir öneri var ya. Yok hocam, yok, biz e, katolikleştik. Biz oradaki soruları da cevapları da aldık canım. Yani ha, o yüzden. Tabii, tabii. Katolik şu anda yani avul bir cümle olacak ama biz Katolik'yiz yani. Protestanızı, karışık bizim. Kırk yamalı bohça. Çünkü bizim klasik geleneksel o tırnak işte, sistemimiz tam anlamıyla çökmedi. Parçalandı. O ikisi hmm. farklı. Parça parça kullanıyoruz biz bunu. Evde kullanıyoruz. Dini, inançlarımızı, ahlaki değerlerimizi de kullanıyoruz ama pazarda başka bir sistem kullanıyoruz. Birkaç sistem içerisinde aynı anda yaşıyoruz. Hani diyoruz ya hmm. Müslümanca düşünüp Müslümanca inanıp katoloji düşünüp protestancı yaşıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız diyoruz ya. Bunun gibi yani. Ama burada sistem bir bütün olarak çöktü. Ve bu yeni bir arayışa neden oldu. Bunlar üzerine e, konuşalım. İşte bu tamam. e, şey, Yeni bir yere girmeyin de hocam e, dilerseniz. Çok, bir dakikamız kaldı. Bir ara vereceğiz. E, şu konunun dışına çıkıyorum ama çökmedi parçalandı evet. e, tespitiniz tabii, bize tabii. dair. Evet. E, çok etkileyici hakikaten. Tabii, tabii parçalandı yani ee... paramparça. Ama duruyor parçaları. Adacıklar halinde. Onları anlayıp bir araya getirmek yeni Getir bir okuma getirmek zorunda mıyız? Yani onları da bir gözden geçirelim tabii. Öyle bir zorunluluğumuz var mı? Yoksa yeni bir sistem mi? Bunu fark etmek önemli ama. Yani bu bak en basit olayda insan ilişkilerimizde bile bu böyle. Biraz Müslümanca, biraz Türkçe, biraz Katolikçe, biraz Protestanca, biraz Fransızca, biraz İngilizce, biraz Arapça, biraz Rusça. Karma karışık. Yani şeyimiz de öyle değil mi? Yani e, Uğur Mumcu'nun meşhur bir konuşması var ya, e, Fransız hukukuna göre doğarız, İsveç hukukuna göre ticaret yaparız, Alman hukukuna göre ceza veririz, bilmem ne hukukuna göre evleniriz. E, sonra İslam Hı demiyor tabii, Arap hukukuna göre defnediliriz. Bu yani benim ne demek istediğim. Hmm. Bunu biraz daha e, üst ölçekte, entelektüel ölçekte düşünün. Kafamız böyle paramparça parçaya. Yani. Bugün hala öyle. Kültürümüz de öyle. Yani şimdi tıp fakültesinde bir seminer verdim. Orada da söyledim. Hasta geldiği zaman o hastayla olan ilişkimiz mesela Amerika'daki ilişki gibi değil. Mesela İspanya sınırında öldürülen muhacirler bizim canımızı yakıyor. Evet. Adamı yakmıyor. Çünkü kapitalist sistem son derece tutarlı. Bizim niye yakıyor? E çünkü bizim genelliksel değerlerimizden de paramparça bir yerlerde var. Oraya değince canımız yanıyor. Ama başka bir taraftan biz de kapitalistten daha kapitalist olabiliyoruz. Yine de son derece dindarana bir tavrımız var. Yine son derece materyalist bir din perspektifiyle iş görebiliyoruz ama dikkat et. Bu bölünmüş halde zaten parçalandığının en büyük delili olabilir. Tabi tabi yani evet, bu parçalanmışlıktan bahsediyorum. Hmm. Sistemi bir bütün olarak çökmedi. Çünkü onunla hesaplaşmadık. Yani, eyvallah evet. eyvallah. Kısa bir e, ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar karşınızda olacağız. Evet yeniden merhabalar. Soruların peşindeye devam ediyoruz. E, Ortak Kültür Havzası Osmanlı ve İtalya. Evet konuşuyoruz ilk bölümde onu konuştuk. O aslında e, ilim e, düşüncenin e, birbirini etkileyen, nasıl grift bir, e, birbirinden beslenen, Ve yapı... Birbiriyle hiç de kopuk değiller yani. Hiç de kopuk olmayan, e, belki bugünden bakınca şaşırtıcı olacak şekilde e, networkleri de kuvvetli, çok, alışverişleri de çok. çok güçlü bir... Yani düşün bak 2. Beyaz döneminde Müezzade İtalya'daki ilim adamları irtibat halinde. Evet o hala şaşırır. Yok yok şaşırma böyle zaten. İleride de öyle olacak. Diyelim ki Müneccimbaş Ahmet dedi Avrupa'daki bilim adamlarıyla iletişim halinde. Galiüs geliyor Mısır'da, Halep'te, İstanbul'da ki bilim adamlarıyla iletişim halinde. Şey, Galile'nin talebesi gelecek onlarda. İstanbul'da? Tabii yani Mısır'a, hmm. Kudüs'e. Yani dedim ya hiç ummadığın ispatlar var. Ve bu irtibatlar da entelektüel irtibatlar. Yazışıyorlar bazen. Birbirlerine mektupları var yani. Hı -hı. Ee, özellikle... Avrupa'da belli bir tarihten sonra da... Arapça'ya tercüme ihtiyacı kalmıyor. Çünkü Arapça biliyor... Bu entelektüeller... Orientalizm ya da şarkiyatçılık dediğimiz şey de başlamış olacak. Hı -hı. Ee, bizzat kendileri Arapça biliyorlar zaten. Dolayısıyla metinleri Arapça okuyor Mesela Golius'un... E, Halep'te İstinsa ettirildi Ömer Hayyam'ın üçüncü denklem kitabı var. Arapçasını... E, bir hattata yaptırtıyor. Biraz matematikten anlayan bir hattata. Şekilleri kendisi çiziyor. Bu eser... Laha'ya kütüphanesi duruyor. Hmm. Ve Laha'ya gittiğinde bunu... Descartes e okutuyor. Çok acayip. Çünkü Cung Gollius matematikçi. Descartes e okutuyor bunu. Yani Anlatabiliyor muyum? Yani bizim... Ama e, ya biz bunlar hep psikolojik... İşte bizden anlar, biz etkiledik. Ya bu Zaten gayet doğal bu, böyledir. Yani insanlığın ortak şeyi bu. Hiç kimse burada istisna değil. İslam medeniyeti de istisna değil. O da istisna değil. Zaten bu medeniyetler çok inceldiğin zaman öyle sınırları olan yapılar değil. Biz bunlar üzerine yargıda bulunabilmek için sabitlediğimiz yapılar. Şimdi bu bardak dağınık olsa ben onu yargıda bulunamam. Değil mi? Masayla karışırsa, kalemle karışırsa nasıl onun bardak deyip de üzerine yargıda bulunacağım? Biz adları niye veriyoruz? Yargıda bulunabilmek için. Ama bunlar belli bir süreden sonra amacının dışına çıktığında... Çok yanıltıcı olabiliyorlar. İslam medeniyeti, Batı medeniyeti, Cırt medeniyeti, medeniyeti üzerine konuşmamız mümkün anlandırmalar ama... Bu kadar da şey değil. katı izole edilmiş yapılar değil onu demek istiyorum. Hikmet burada ortak o anlamda. Yani insan, insan Bunu şey ama burada yol açan şeylerden biri de şu özellikle son 200 yıldır belki. Batı kendini yeniden tarif edip soyutladı ya hani hiç öncesi biz de, yokmuş biz gibi. De her güçlü medeniyet onu yaptı. Biz de yaptık. Biz de Hz. Adem'den insanlığın tarihini aldık. Bize kadar getirdik. Bizim çağdaşlarımız bizde olan ilişkilerimiz kadar değerli oldu. Hiçbir zaman değer vermedik. Aç İslam tarihi kitaplar, Osmanlı tarihi kitaplar. Bu böyle. Bu biraz insanın psikolojisi. Bunu şimdi çağdaş dünyada iletişim, ulaşım, belli araçlar gelişti etti. Bunu aşmayı düşünüyoruz. Daha kötü oldu bak. Yani e, batı aslında batılı entelektüelleri bunu üzerine düşünmeye başladılar. Kendi aralarında da başarısız oldular. Hmm. Birinci Dünya, üçüncü dünyası sonra bunu tartıştılar. Şimdi insanlık göçüyle de başarısız oldular. Yani çatışmaları bitirmek, insanları ortak bir... E, insanlık dediğimiz kavramın altında bir araya getirmek filan... derken şimdi lokalizasyon tekrar gündeme geldi. Evet. Kendi aralarında bile anlaşamıyorlar artık. Bu pandemi sürecinde gördük birbirlerinin... mallarına el koydular ya. Ha. Evet. E, bu, bunlar üzerine tekrar düşünmek lazım aslında. E, felsefi açıdan bunların analizlerini yapmak Yine de ya. hocam şey... Sen, e... Tarih, kültürü ya da İslam dünyasını yani işte muallime evvel deyip o tanımlandırma yeni değil. Çok uzun yıllar tabii, tabii, tabii. bunu söyleyebiliyoruz biz El mesela. da bunu görmüyoruz ya. E, belli bir döneme kadar var. Bak şimdi bu da bunun üzerine de konuşuruz ileride de. Kolonyalist e, ideoloji ortaya çıktıktan sonra e, özellikle 1750'den itibaren başlayan süreçte David Hünn gibi ve özellikle Almanlar bunu yapıyorlar. Bakın ondan önce mesela 17. yüzyıl, 18. da Avrupa'da yazılan felsefe tarihlerine bir bak. Ben çalışmadım ama çalışanların eserlerini okudum. Yahu Nasreddin Tusi, Fahrettin Razi yani Gazali öncesi, şey Gazali sonrası düşünürler. Oralarda cirit atıyor. Bunları biliyorlar, okuyorlar ve önemsiyorlar. Ya ve ya. hiç şöyle bir cümle yoktur batıda. Gazali'de İslam medeniyeti bitti falan değil. Tam tersine işte Nasreddin Tusi, Meraga, Tebriz kitaplarda var. Fahrettin Razi gibi bir şeyek isme ayrıntılı yer veriyorlar. Ve mütekellimunu... ...kendi bilgilerine referans kaynağı kullanıyorlar. Bunun altını çiz bak. mütekellimunu ...bir epistemoloji evet. kaynak olarak görüyorlar. Bu şöyledir çünkü mütekellimun böyle diyor. Evet. Yani i̇bn sinarlar daha önce. Ama 1700'den sonra değişiyor. yeni sistem... Özellikle oturdukça... Alman etkisi dediniz değil mi? Tabii Almanlar bunu özellikle yapıyorlar. Yani Dünya Tanrı yayından... ...yorumlarken... İslam tarihini minimalize etmek e, zorunda hissediyorlar kendilerini ve ondan sonra belirli tanımlar geliştiriliyor. Orada psikolojiye ilişkin ne dersiniz? Mesela niye öyle e, hissettiler? Bir tehlike olarak mı hala e, gördükleri Yok, için? Yok e, konuştukları dilin e, gramerini yazmaya başladıklarında farklı bir iş yaptıklarını gördüler. Büyük bir şey yaptıklarını evet, fark ettiler. Ve bu yaptıkları işin geriye doğru kökleri şuraya buraya dayansa bile... E, ulaştığı sonuç bakımından istisnai bir şey olduğunu varsayıp bunu e, tanımladılar ve buradan hareket ederek burayı ölçü alarak diğer insanları tanımlamaya başladılar. Yine de bizim hocam Yunanlı tecrübemiz Yunan çevirileri üzerindeki yani tekrar dirilttik Tabii. Yunan tecrübeyle. Oradaki tecrübeyle kıyaslayınca hastalıklı bir durum var üzerinin örtülmesinde bakıda. Şöyle. Güzel, var. Çok güzel soruyorsun. Doğru söylüyorsun. Çünkü onlar ölü medeniyetlerdi. Yunan'da Helenistik'te hmm. bizse diri bir medeniyettik ve Osmanlı diye bir bela vardı başlarına. Tamam o zaman. Öyle bakıyorlar. Eee bir tehlikeyle ilgili. E, tabii bir şey. ideolojik, politik tutumlar hmm. var. Tamam bu amaçla. Biz ölü bir medeniyet olsak bize de emin ol öyle, davranabilirler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öyle hmm. davranabilirlerdi. Öyle davranabilirlerdi. Hatta klasik İslam'a öyle davranıyorlar biraz değil mi? Gazali öncesi. Yani Türklerin temsil ettiği döneme çok acımasız davranıyorlar. Hıh hmm. evet. Hatta bir süre sonra özellikle Almanlar... İranlıları da buradan istisna kılıyorlar. Çünkü Aryan oldukları için. İranlılar da Aryan. Kendileri de Aryan. Dolayısıyla İranlılar da biraz istisna. Bütün mesele Türkler de o zaman. Tamam çok acayip. Evet. Şimdi oturuyor mesela. Bu son açıklamayla beraber her şey yok. Evet da. evet tabii. Şimdi şeyi vurgulayayım. Ee, geçmeden önce. Yani şey için vurgulayayım. Yani bu özellikle üzerine durduğumuz dönem o kadar önemli ki. Bak e, Platon... E, Frenosa'da bir akademi kuruyor. Platon ve Platoncu felsefeyi öğreten. E, öğrencisi Basaryon Roma'da bir akademi kuruyor. Akademi bildiğin akademi ya. E, sonra bunların şeyi e, öğrencisi e, Theodoros Ferrara'da bir akademi kuruyor. Yani bu akademi kurum demek. Burada ders veriliyor. Burada entelektüeller bir araya gelip Medrese. müzakere yapıp... Yani, diyebiliriz, yani tabii... Ondan sonra kitaplar toplanıyor, e, belirli sohbetler yapılıyor. Mesela bak bu Theodorus'un yazdığı e, Yunanca gramer kitabı daha sonra Erasmus meşhur var ya Erasmus. Latinceye tercüme ediliyor. Yani düşün bu süreci bile belirliyor e, şey. E, o Erasmus tarafından Latinceye tercüme edilip e, kullanılıyor. Pek çok örnek verilebilir. Örneklere bulmayayım. Laskaris var. Ondan sonra mesela e, şeyin Akripodus var. Leonardo da Vinci'nin Yani Bu da Bizans'tan giden bir entelektüel. Bu Medici ailesi daha sonra. Bunlar Aristoteles mütercimleri. tercihleri. Pek çok isim. Bunlar tabi makalelerde okunabilecek şeyler. Yani resmin büyüklüğünü... ya da fotoğrafın büyüklüğünü göstermek bakımından evet. söylüyorum. Burada inanılmaz bir... Bunlar 1400'lerin başında başlıyor. Ve 1500'lere kadar devam ediyor. Hmm. Bu yapılar. Ve bu yapılardan içerisine yetişen mesela kütüphaneler kuruluyor. Bak, hümanizm dediğimiz hans, esas itibariyle nedir biliyor musun? Kitap toplamaktır. Bizim bildiğimiz hümanizmle alakası yok yani. Kitap toplamak. Yunanca, Arapça, Efendim, Farsça, Türkçe kitapları toplayıp... E, işte ...bu akademilerin kütüphanelerine getirmek anlamına geliyor. İnsan kelimesinin kökü... Bu i̇şte Rumunla... hümanizm kitap işte, ilim hümanizm. Yani insan eşitleri ilimdir işte. Hazreti Ali'nin sözünü hmm. düşünsene, e, bilgiyle uğraşmak, o bilgiyi temsil eden kitaplara uğraşmak, bir zaten insanla uğraşmak hmm. e, gibi düşünülüyor ve devasa bir kaynama e, Tabii. var. Fokur fokur hem de ve bu devasa kaynamanın müsebbibi iki tane travzonal. <gülüyor> Sen oraya taklit <taktın>, <gülüyor> demediğim için, şey bayburtlu evet. demediğim için. <gülüyor> evet. Evet. Burada ee, ama tabi asıl soru şu hocam, e, ekleme yapacaksınız biliyor musunuz? Buyur. Şimdi. E, bu medreseler, okullar, akademiler açıldı. Hı -hı. Güzel. Bir kaynama var. İnsanlar yetişiyor. İnsanlar... Ben hep şunu önemserim. Bilginin kitaba yazılıp bir kenara tutulmasının hiçbir anlamı yoktur. O bilgi zihinlere taşıyacaksın. Ona öğrenci yetiştiriliyor. Hoca talebe şeyi olması lazım. İnanılmaz Hı -hı. öğrenci yetiştiriliyor. Ve hakikaten takip edebiliyorsun. Hoca, öğrenci, hoca ve birkaç tane de değil. 20-30'lar öğrenci yetiştiriliyor. Ve e, artı... ...İtalya bir cazibe merkezi haline gelince Polonya'dan, Almanya'dan, öteden biriden entelektüeller gelip... E, ...burada eğitim görüyorlar. İşte... E, ...John Müller ya da Regiomontanus böyle biri. Kopernik böyle biri. Hmm. Bunlar İtalya'ya gelecekler ve buradaki birikimden istifade edecekler. Pek çok isim verilebilir. Tıp da verilebilir. Ne bileyim ben hmm. gizli bilimlerde, okut bilimlerde <gülüyor> verilebilir. Dolayısıyla bizim... E, ...bu tür felsefe, bilim tarihi, düşünce tarihi çalışmalarında... ...bu İtalya'da olup biteni... Ee, bunun uzmanlarını yetiştirmemiz lazım maalesef hmm. en azından ben tanımıyorum. Türkçe'de güzel bir eser çevrildi. Reklam olmaz kitap değil mi? Yok yok yani olacak. Yapı kral'den çevrilen Bizans entelektüel tarihin alakalı güzel bir kitap var. Makallerden oluşmuş. Bence şu anda Türkçe'de bundan en güzel metinlerden biri. Mesela orada okunursa görülür bu anlattıklarımın bir kısmı orada da hmm. mevcut. Zaten. Şimdi tabii bunlar tek başına bir anlam ifade eder mi? Burada işte İstanbul'un fethi önemli bir problem oynuyor. Bu tabi Osmanlı'nın ilerleyişi... E, ...ta Palamas'tan itibaren başlayan bir teolojik tartışma var hatırla. Orhan Gazi döneminde Palamas evet. değil mi bu? Selanik Psikoposu. Sonra Platon'un Molla Fenari, Abdurrahman Bistami gibi... ...Osmanlı entelektörü yaptıkları tartışmalardan bahsetmiştik. Evet. Ee, İstanbul'un fethi ile birlikte ortaya bir e, teolojik bunalım çıkıyor. Nedir bu teolojik bunalım? Şudur. Şimdi şöyle düşün, biz bugün hala bakın Türkiye'de bile belirli kesimler ediyor. Onlar bu İslam şey olsaydı Müslümanlar böyle olmaz, bak yeniyorlar bizi filan değil mi? İslam dünyası bir e, halde olmaz. Şimdi aynı problem de orada var. Ya madem kilise mutlak hakikati temsil ediyor bir sistem olarak değil mi? Doğru olan, doğruyu yani hem truth'u yani hem hakikati hem doğruyu temsil ediyor. E niye e, yanlışım e, ve irrasyonelitenin karşısına yeniliyor? Yani İstanbul gibi bir yer gitti ya. Dolayısıyla bu kilisenin güvenilirliğini çok kötü sarsıyor. Şimdi hakikatin ya yani, e, ve doğrunun kendisinden şüphe etmeyeceğine göre temsilinden şüphe etmeye başlayacaksın. Şimdi ne diyor bizim gibi? Evet, İslami ama Müslümanlar kötü demiyor muyuz? Ya onu bile demiyorlar. Yok yani bu, bu deniyordu da yani. Bu da, da deniyor, yani. bu da deniyor. Yani bunu aç Muhammed İkbal'i. Aç pek tanzimat sonrası düşünür. Aynı. Ya İslam aslında çok ideal şöyle bir. Halbuki bir inanç, bir ideoloji, bir din e, mensupları tarafından temsil edildiği kadardır. İnsan onu görür. Öbünü okuman lazım. Tabi burada temsiliyetin meselesine de bakılabilir. Buradaki örnekte e, farklı bir hikayede var. Olsun. Hani diğer ben... diğer örnekte ahlaka ilişkin bir şey. Yanlışlanma. Yok yani yok yok. Yıkacak yok. bir şey yok ortada. Ya anladım ama mesele temsil önemli ama. Sen bir şeye inanıyorsan bu inancını temsil edeceksin. E, e, ellerine bakacağım ben senin. Ben senin zihnindeki yapıyı göremem ya. Doğru ama yine de evet. ayırma... E, Sen ayır. Şundan ee, Papa, Tanrı'nın doğrudan temsilcisi... Ha, elbette orada nübüvvet yok elçisi. tabii. Doğru orada nübüvvet yok. Bizde e, nihai temsil makamı Hazreti Peygamber olduğuna inanıyoruz. Tabii tabii vahiy. E, dolayısıyla. Vahiy bizde bittiği için... Evet doğru. E, dolayısıyla onu yorum... Bizdeki yorumun temsillerine bakıyoruz. Evet. Orada doğrudan vahyin temsilleri var. Evet. Çünkü kilise vahyi devam ettiriyor. E o açıdan tabii mekanizma açısından farklı şüphesiz. Burada mı? Asıl sorum hocam devam etmeden. E, bu erken de sayılabilecek bir tarihte e, bu adamlar neyin peşinde de? Şimdi İstanbul e, biraz sonra Mamur Dünya'nın merkezi olacak her anlamda. E, biraz zaman geçtikten sonra Fetih sonrası öyle konuşmuştuk. E, bu adamlar neyin peşinde de Roma, e, şey, İtalya'nın e, farklı şehir devletleri içerisinde... Okullar açıyorlar bir kaynama başlatmak O erken ticari kapitalizmle bir zenginleşme var. Orada. Tabii. Şimdi bu kapitalizm meselesi de önemli. Erken ticari kapitalizm birkaç şey doğuracak. Bunlardan doğurduğu şeylerden bir tanesi. E, zenginleşmenin akabinde. E, şunu fark ediyorlar. Biz şimdiye kadar bu tür şeylere değer vermedik. Çok genel söylüyorum. Niye vermedik? Çünkü e, Bavulumuz hazırdı. Her an gidecektik. Hatırlarsam üzerine durmuştuk. Yani kapitalizm neydi aslında? <gülüyor> ya Şöyleydi, Avrupa, Avrupalar şöyle düşünüyorlardı. E, biletlerimiz cepte, her an uç, otobüs gelecek, uçak gelecek, gideceğiz. Baklar ki artık uçak falan gelmiyor. Yani yok öyle bir şey yani. O, bu sanat eserlerine yansıyacak kadar şey. Hı. Ve kapitalizm esas yani benim yine esprili bir ifademle, biletlerini iptalidir. Gidecek bir yer yok. Yani yeryüzüne kazık kalkmaktır kapitalizm esas itibariyle. E, bunu doğuruyor. Ama süreç içerisinde birden değil tabi. İkincisi ise... E, Bunun icadıyla e, kilisenin güvenilir... E, hepsi birbirini besleyip değil mi? ileride yani. bir araya geliyor bunlar. Tabi bunlar organize eden insanlar oturup kumpas kurmuyorlar. Yani bu, bu, bu gelişme ortaya çıkıyor. Şimdi e, bu e, ikincisi imtiyazlı bilgi diye bir şey çıkartıyor kapitalizm ortaya. Çok bu çok önemli bir şey. Bugünkü işte aşı meselesinde tartışıldı bu değil mi? Aşının e, ...serbest bırakılması... İşte mesela Kuba bunu yaptı. Hı. Belirli ülkeler... Niye e, patent hakkı veriyorsun? Sen diyelim ki bir şey icat ediyorsun... E, ...bunun bütün şeyi senin üzerinde oluyor. Bundan devamlı gelir kazanıyorsun. Şimdi buna imtiyazlı bilgi dediğimiz bir hadise bu. İmtiyazlı bilgi nedir? Şudur, sen diyelim ki kunduracısın... ...ya da ne bileyim ben... E, ...işte bir kalem icat ediyorsun ya da... ...bir ufak silah icat ediyorsun. Ee, ve bunun e, kullanım hakkından gelir elde ediyorsun. Siz, bu, sizin oluyor. Tabii. O özellikle şeyler, kapitalist tacirler e, diyorlar ki, ya Yusuf sen bizim için icat et, biz senin yedi ceddine bakarız. İşte sana şu, her icadından yüzde on veririz, yüzde bir veririz. Neyse artık yani tamamen karikatiz ederek anlatıyorum. Bu bir şeye neden oluyor. İcat patlamasına neden oluyor. Büyük para var çünkü. E, tabii yani bir de senin ve daha sonraki neslinin e, hmm. geçim şeyi var. E, bu bilginin imtiyazı e, Avrupa'da iç çatışmalar neden oluyor. Mucitlerin ele geçirilmesi, çalınması, mucitlerin adalara kapanması. E, dikkat yakın edin. zamana kadar hocam e, işte. İstanbul'un fethinde Macar, Urbandan bahsetmiyor musun? Adam hapisten getiriliyor işte. Evet. Yakın zamanda hala var canım. Krimi, bilim tarihinde kriminoloji diye bir şey var. İnsanları öldürüyorlar özellikle işte şey lambanın işte Edison Tesla tabi tabi tabi tabi kesinlikle o da var ama şimdi bile devam ediyor. Evet. E, bu bir süre sonra alet e, icat etme e, mesela filozofik aparatı istediğimiz yani artık e, bilginin teorik e, izahından çok belli bir aletle temsil edilmesi meselesi. bak benim bir bilgim var ama bu aleti çıkartıyor ortaya. Belim bir mar aleti çıkartıyor ortaya. Bu çok önemli bir hadise. Hmm. Daha önce insanlık tarihinde böyle bir şey görülmüyordu. Dolayısıyla bilginin değeri ya bilginin nasıl diyelim doğruluğu ürettiği aletle ilişkilendirilmeye başlanıyor. Hmm. Ve bu modern bilimin gelişmesinde son derece büyük. Bu tabii intiyazlı bilginin mesela İslam dünyasından Müslüman yok. alimler nasıl algılıyorlar bunu? Yok, böyle bir şey Onlar için çünkü çok Mesela Osmanlı'ya bu çok yabancı. Ben bunu Mehmet Genç Hoca Rahmet Hoca'ya sordum. Dedim hocam bu bizde nasıl dedim. Dedi ki bizde loncalar var dedi. Siz yeni bir şey keşfettiğiniz zaman size önce bir aferin diyorlar. Sonra diyorlar ki sana bir ay izin veriyoruz. Sen bir ay bunu e, üret ve sat. Bir ay sonra tüm loncalar vereceksin bunu. Çünkü e, tekel olmaz. Yani bilgi de tekel olmaz. Ha, imtiyaz, o bilginin imtiyazını kullanma hakkı veriliyor ama bir süreyle... Bir süre tabii. bir ay. Bir, tabii, ay. Tabii. bir ay, iki ay neyse artık yani hmm. o biraz o icat ettiğin şeye bağlı. Bir takdir görüyorsun biraz ondan ama bir tekel kurdurtmuyorlar sana. Yani bu e, dini açıdan da moral değer açısından da çok e, şey geliyor, yabancı geliyor e, bizim zihnimize. E, hala e, benim kafamda yatmaz hala yani açıkçası. Niye bilgi herkesin bilgisi yani verin gitsin ne olacak diye bakıyorum ben olaya hala. Batı'da bu mesela hala çözülemedi. Aşağı örneği Çözülemedi değil. Daha tersine daha da radikal hal alıyor canım. Yani bilgi, şimdi 1980'lerde Ali İzzet Bagoviç bunun çok şiddetleyeceğini söylüyor bak. Ben şimdi yanlış hatırlamıyorsam bir şeyinde okudum onun metninin. Diyor ki önümüzdeki dönemde diyor teknolojiye dayalı bilgi çok inceldiği için teknolojik bilgi... E, ...belirli ellerde toplanacak ve bunun paylaşılması engellenecek diyor. Hmm. Yani Amerika'da okurken, şey, okurken diyorum, ders şey, e, bulunurken e, orada ho hoca olarak gittiğimizde... E, ...bu 12 Eylül, şey, 11 Eylül olayları olduktan sonra... E, ...gizli zarf geldi tüm öğretim üyelerine. Yani Amerikan sistemi çok öyle iyi çalışıyor falan zannetmeyen, halbuki Amerika'da bir sürü yabancı hoca var. Onlara da mektup gönderilir mi? Gizli zarf içerisinde, özel yani, gizli. Bana nedir? da geldi. Nedir? İşte şu, şu, şu, şu şu konuları yabancı öğrenciler öğretmeydi. Size de geldi ama. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmeseydiniz. Yani Amerikan sistemiyle bak. Yani hani diyoruz ya Amerika. E, Amerikan üniversitede Javanla çalışan bir sürü bilim adamı var yani. Japonya'dan şuradan buradan böyle bir şey gelir mi? Geldi bana mesela. E, şimdi dolayısıyla o tabii bir panik havasıyla e, yapıldı belki ama. E, bu tabii gayet doğal. Şimdi bu imtiyazlı bilgi meselesi de kapitalizmle çok alakalı. Ve birbirini besleyerek gidiyorlar. Ki daha sonra bu, bu günümüze kadar geliyor. Şimdi bu bunalım... Sadece icat yapmakla e, meşgul olan bir sınıf doğru İşte Tekno böyle çıkıyor bak. Tekno, tekne hep var. hep var. Alet kullanımı demek tekne. Bilim. E, i̇ntacı yani üretime dayalı o şüphesiz ama... bil episteme Bunlar hep bağımsızdır esas itibariyle. E, belirli konularda aletle bunu temsil etme... Vardır. İşte diyelim ki simya, kimya çalışmalarında, tıpta. E belli bir dönemde de, şeyde de astronomide. Ama pür bir şekilde e, aletle bilimin, epistemenin ilişkisi çok sıkı değil. Yani e, Newton kendi aletlerini kendisi yapıyor ya da girip birine yaptırtıyor. Böyle bu tekne ile e, epistemenin evliliği çok yenidir. Ki bu Scientia'nın Science'a dönüşmesi. Yani bilginin bilimsel bilgiye dönüşmesi süreciyle alakalı bunları şu anda tabii tasvir ediyoruz iyidir kötüdür anlamından söylemiyorum bunları. Hı hı. Şimdi bu bunun yanında bir de Avrupa'daki yeni bilgi hı hı. Şeyi de önemli bu yeni bilgiyi iki basamaklı dediniz. Şey yapa, özet geçersek hocam bir teolojik bunalım. Evet. Onu, onu anlattık. Onu söylediniz. Epistem... Kapit. Şimdi şey nedir epistemik bunalıma geçebiliriz. Evet. Kapitalizmden de bahsetmiş olduk hı hı. bu çerçevede. Şimdi epistemik bunalımdan kastettiğim şu iki türlü. Bir, e, klasik bilginin, kadim bilginin aktarımı ama daha çok Meragat ve Tebriz ve daha sonra Semerkant'tan gelen matematik merkezli bilginin e, Avrupa'da e, gündeme gelmesi. Bu tabii ticari kapitalizmle de çok ilişkili bir şey. Çünkü matematik istiyor. Dikkat et, e, 1480'lere kadar İtalya'da e, Arap rakamlarının, o zaman Arap rakamları diyorlar bunlara tabi. Sonra biz şimdi Hindu-Arabik diyoruz, Hint-Arap. Halbuki Müslümanlar bunlar hep Hint dedi, biliyor musun? Yani bizim öyle bir psikolojik sıkıntımız yok. Hmm. Tabii El-Erkamul-Hindiye er er yani bizde böyledir bütün matematik kitaplarında. el huruf hindiye filan denir. Ee, Arap rakamlarının kullanılması kilisenin fetvasıyla yasak. Bu kefere rakamları bunlar, bunları kullanmayın diye. Ama kapitalizm hızlı hesap istiyor özellikle burada Endülüs'teki hatırlarsan İbnül-Benna okulundan bahsettik evet. İbnül-Benna ve takipçilerinin işte İbni Kufuz İbni Haydur ondan sonra ta Kalesadi'ye kadar gelen o matematik geleneğinin hesap teknikleri bu erken ticari kapitalizmin işine yarıyor özellikle bir tür muhasebe matematiğine dönüştürüyorlar bunu bu çok önemli çünkü İtalyan bilim adamlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de bu muhasebe matematiği dedik başarılarıdır. Çünkü hesap tekniklerini sürekli geliştirmek zorundalar. Hmm. Hızlı işlem yapabilmek için. Ee, i̇şte mesela diyelim Tartaglia, Ferrari, Cardano diye bahsedeceğim adamlar hep bununla alakalı. Tartaglia çok meşhur bu konuda. Adamın bin sayfalık şeyi var bak. Tartaglia'nın 1500 sayfalık, ne bilsen 1500 say sayfalık muhasebe matematiği kitabı var ya. Astrobedi yani. Her türlü şey var orada. Eee kendi icat ettikleri eski şeyleri de alıyor filan. İhtiyaç da var. Erken ticari Tabii ticari ihtiyaç da Ama bunu dinlemiyor Erken Ticari Kapitalizm. Bu matematik zihniyet, fiziksel gerçeklik, fiziksel gerçekliğin gözlemlenmesi, oradan gelen verilerin matematik modellere dönüştürülmesi süreci. Bu biliyorsun, Tebriz, Semerkant'a çok yaygın bir şey. Bu da özellikle... ...Aristotelesçi doğa felsefesi bu entegre edildiğinde... E, ...nedir? Çağdaş bilime giden güzergah açılacak. Tam da burada işte şeyden bahsetmem lazım. Vakit var mı bilmiyorum ama... E, ...bu nasıl... Şey, ...niçin sorusunda nasıl sorusuna dönme meselesi. Matematikle çok ana akıllı. Burada tasavvurları yeniden... ...yani tanrı, insan, doğa tasavvurları yeniden... Tabii. Sabahtan akşam olmuyor tabii bunlar. Yani kilisenin yavaş yavaş çökmesiyle işte reform hareketi hmm. çıkacak ortaya. O dediğin tüm kavramları yeniden gözden geçirilecek. Tanrı kavramından tut, madde kavramına kadar ve ikisi arasında ger şey. Çünkü artık hiçbir güvenilir bir şey yok. Kalmıyor. Şeyi merak ettim de o yüzden hocam durum. Bu Rönesans'ta hani resim sanatında bile hasta doğaya tekrar bir dikkat ediyorlar. Orada acaba hangisi önce... E... Farklı şeyler var ama tabii çok gerçekçi, naturalist bir yaklaşım var benim bildiğim kadarıyla. Hmm. Yani, onun yani bilim mi öncülük lazım. ediyor acaba? Düşünce mi öncülük ediyor? Yoksa sanat mı doğrudan? Şimdi çipler, gözlükler, camlar, prizmalar yok oluyor artık. Yani. Herkes kendi arayışında. Hmm. Ben tabii sanat tarafını çok iyi bilmiyorum ama bilimde herkesin kendi arayışı var. Nifton sistemi 1744'te dikkat et buraya bak. 1744 Fransa'da Resmi öğreti kabul edilinceye kadar Avrupa'da tek bir sistem yok. Dakarçılar var, Newtoncular var, Layetnıcılar var, Spinozcular var, Hukukçular var, Boycular var, Şucular var, Bucular var, Yolcular var, Golcular, Topçular. Herkes bir şeyden gidiyor. Ve kavgalılarda... da. Tabi tabi. kesinlikle. Ee, ama Newton sistemi Fransız Kralının fermanıyla şu Fransa çünkü Avrupa'nın en güçlü devleti, kültür merkezi. ...resmi olarak kabul edilince tek bir ...biz zannediyoruz ki, herkes sıraya dizilmiş. Hmm. A falan, Onlar üzerine konuşacağız belki. Halbuki biliyorsun, Newton'un icatlarından... ...kendi okulundaki asistanının bile, kendi asistanının bile haberi yok. Bunlar, üniversite dışında, akademilerde yürütülen şeyler. Yani öyle zannedildiği gibi değil bu işler yani. Onu demek istiyorum. Ee, şimdi bir de tabii bu malumat bunalımı önemli. Öbür şeye geliriz. Şimdi bu malumat bunalımı son derece önemli. Bak burada artık yöntemden bahsetmiyorum. Malumat, bildiğin malumat. Yani şu bardak hakkında sen bana bir bilgi verdin. Ben bir bardağa baktım. Ben baktım ki Yusuf Yalan söylüyor mesela. Bunun gibi. Şimdi kilise... Burada bilgi artıyor bu dönemde. Malumat artıyor. Bu bilgi değil. İnformasyon. Ne olmuş değil. İnformasyon. Ne demek bu şu. Şimdi coğrafi istilalar var. Şimdi sen kilise sistemisin. Şimdi kilise sistemin şöyle bir özelliği var. O dönemdeki bilimsel paradigma diyelim hani modern bir tabirle bunun entegre olmuş vaziyette. Bizim böyle bir şeyimiz yok, problemimiz yok. Yani bizde e, çok farklı perspektifler var. Tek bir perspektif yok ve entegre olmuş değil. Yani biz dediğim gibi biri bir kıta bulduğu zaman ya da ne bileyim yeni bir insan, yeni bir bitki türü bulduğunda kimse şaşırmaz. Çünkü vahiy temsil eden bir kurum şu kadar bitki var, şu kadar hayvan var, harita budur, Tanrı bu kadar yaratmıştır gibi bir iddiası yok bizde. Yani bizde en fazla şunu denir. Allah'ın hikmeti ya, yaratıyor işte ben denir ya. Hmm. Anladın mı? Kilisede? Ki, şimdi kilisede bilgi onun kontrolünde olduğu için her şeyin bir sabitlenmiş tarafı var. Yani harita belli kardeşim. Yani sen bu yeni kıta ne demek yani? Harita var. İşte yeni bitki. Işte 500 tane, 1000 tane, 2000 tane bitki var. Ne demek yeni bitki yani? Orada Bilmiyorum. sürekli yasalar koyuyor. Yasalar Gerçekten. koymasa bile sistem böyle inşa edilmiş. Hmm. E şimdi sen gitmişsin Hani bunu Bacon söylüyor, ben söylüyorum. Bacon diyor ki... Ya alelade bir denizci bile bizden bilgili diyor ya. Çünkü bizim bilmediğimiz bitkileri biliyor, bilmediğimiz kıtaları görmüş. Tabii, yani yeni kıtalar keşfetmişsin, gelmişsin demiş ki ya yeni kıtalar var. O halbuki sistem dedi ki yo bu kadardı diyor. Ya da yeni insanlar, farklı insan tipleri, farklı bitkiler, domatesi getirmişsin, patatesi getirmişsin değil mi? Daha önce bilinmeyen... Bu ne oluyor? Senin tüm güvenirliliğini sarsıyor. Bu şuna benzer Yusuf. Şimdi e, duvar örmüşler. Sana diyorlar ki şu duvarın arkasına geçme. Orada canavarlar var seni yiyecek edecek. Sen de 1500 yıl böyle inanmışsın. Yani nesilden nesile bu davranışa dönüşmüş. Ama bir gün tesadüfen duvar yıkılsın. Ya yani da bir duvarın tanımlarını bir bakıyor ki orada cennet var. Ve canavarı. Hmm. Sen döndüğünde bu bilgiyi temsil eden kurumlara güvenir misin bir daha? Hayal kırıklığına çökmüşsün yani. Buna benziyor bu. Hmm. Yani o, o insanları gerçekten anlamak lazım yani. Bu malumat bunalımı dediğiniz bu o bu. zaman. O yeni malumatla... Ama nasıl yeni malumat? Su gibi akıyor yani. Hmm. Hani diyor ya, metrekareye 20 kilo yağmur düştü bir dakikada. Bunun gibi bir şey. O dönemde yazılanları, çizilenleri okuduğun zaman bunu görüyorsun. Bir ya. sürü şeyi yanlışlanıyor o zaman kilisenin bu zaman zarfında. Ve burada bunun sonucu çok önemli. Bunu temsil eden kurum... ...güveniliğini kaybediyor. Papalık. Tabii şüphe ortaya çıkıyor. İşte o reform... ...sadece bir teolojik tartışmadan ortaya çıkmıyor. Bir taraftan... ...Türkler karşısında sürekli yenilen... ...yani yanlış karşısında onlara göre... E, ...irrasyonalite karşısında, şeytan karşısında... ...hani... ...şeyin... ...Gülter'in bir sözü var ya... ...şeytan yazıtura gibidir. Bir yüzü... <gülüyor> e, ...kilisedir, bir yüzü de Türklerdir demesi... ...bununla alakalı yani. Şimdi... E, ...meseleye böyle baktığın zaman... ...reformu da... ...yani protestan hareketi, kalvinis hareketi... ...filan da anlıyorsun. Ee, çünkü bak... tek bu o, ...sen biraz önce söylediğin gibi... ...biz ne yaparız en fazla? Belki Monda Fenari'nin bilgisi yanlış çıktığında... ...yorumun senin yanlış kardeşim... Evet. ...deriz. Ya da ne bileyim ben... ...Maturidi'yi eleştiri, eşyarı eleştirebiliriz. Yani herhangi bir yorumu eleştiriyoruz biz. Metin orada duruyor. Sen belli bir... ...yöntem dahilinde tekrar yeni bir yorum yapabilirsin. Ama burada bizati yorumu... E, değil ki bir metnin kendini tutan bir kurum var, diyor ki bu böyle. Ben ya yukarıya itibatım var, doğrusu bu. Şimdi bu e, güveniliğini yitirdiği zaman artık burada okların çevrileceği yer belli. Fark bu. Biz bugün en fazla İslam dünyasındaki ulemayı eleştiririz. Şunu eleştiririz çünkü vahiy orada duruyor. E, sen yeni bir yöntemle bunu tekrar yorumlayabilirsin, Hı -hı. tekrar ele alabilirsin. E fark bu, çok bu yuva, da büyük bir hayal kırıklığı bu arada tabii yani. çok Şimdi düşünüyorum Şimdi da ben oradaki o, tabii dediğim gibi metinleri okuduğun zaman orada hakikaten onu görüyorsun ya ve bütün müthiş bir arayış içerisine giriyorlar ve müthiş katliamlar oluyor tabii yani bu savaşlara dönüşüyor tabii kilise de bir anda bırakmak istemiyor haliyle gücünü tabii kilise etkisiyle. ne bıraksın tabii kilise sadece bir dini güç değil ki ekonomik güç politik güç filan yani güç. o yani Bartolomeu, 1583'teki Bartolomeu'nun katliamında 100 bine yakın insan Avrupa'da, Fransa'da başta merkezde olmak üzere muazzam şeyler oluyor. Ve çok acımasızca yani. Bu hmm. değerler için, inançlar için yapılan savaşların e, şeyi yok. Bir rasyonitesi olmuyor. Bir süre sonra şey kalkıyor ortadan. Düşünme ortadan kalkıyor. Vahşileşme e, gidiyor. Hakikaten o metinleri okuduğun <gülüyor> zaman da bunu görüyorsun. Dolayısıyla bu insanlar özellikle kendini sorumlu de insanlar bunu çözmek için bir hamle yapmak, hamle yapmak zorunda kalıyor. Hocam burada bir virgül koyalım. Ee evet. Yine kısa bir aramız var. Aradan sonra tekrar karşınızdayız. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyoruz. Artık son bölümdeyiz. Son bölümde de ne kadar hızlı olursak o kadar fazla şey konuşuruz. Hocamızı o kadar fazla konuştururuz. Ümidiyle hiç uzatmadan hemen Gideyim. Hocam az önce Batı'nın karşılaştığı bunalım. O üç bunalımı ifade ederken arada söylemiştiniz. Niçin sorusunun yerine nasıl sorusu da bu hikaye devam ederken geçti dediniz. Ona gelelim ama öncesinde şu şeye gelmek isterim. Sizin de onu çok güzel formüle ettiğiniz bir bağlamı var, cümlesi var. Bu Batı'da modern bilimin ortaya çıkışı Türk korkusuyla. da, da alakalıdır. E, Türk korkusu üzerine hatta. Ama bunu ben demiyorum ama bak. Denebilir. Ben bununla iki, ilgili iki yazı yazdım. Evet. Ee, orada kaynakları veriyorum zaten. Bunu ben demiyorum. Batılılar da böyle söylüyor. Ay Galile diyor ki, teleskobu kabul ettirmek için, teleskop yüce'nin aleti biliyorsun. Bunun üzerine de konuşuruz. Teleskobu kullandığı için, e, üniversite hocaları irrasyonel bir aleti rasyonel bir yönetmeci kullanmadı eleştirince çok iyi. Nasıl ikna ediyor adamları? Türk ordusunun diyor. Onlar Osmanlı kelimesi kullanmaz. Türk ordusunun gelişim erkeninden haber verir bu alet diyor bak. Argümanı güçlüymüş. Tabii. Ee, şimdi aynı zamanda Kepler'in mesela e, süpernova gözlemlerinden akabinde yaptığı kuyruklu yıldız astrolojisi metinleri var biliyorsun. Orada da benzer şekilde ...bu astrolojiyi Türklerin geleceğini tayin etmek için geliştirdiğini söylüyor. Çünkü Kırklı Yıldız... E, ...biliyorsun... E, ...klasik kozmolojide... ...çok farklı bir yerde olduğu için onun astrolojik... ...hesabı yoktu. Kepler'in... ...en büyük iddiası... ...Kırklı Yıldız Astrolojisi yapıyor. E, o uzun hikaye, onu anlatırız. Hmm. Ve buradan hareket ederek de bulunuyor. Şimdi bunu e, daha önce ama... ...Tartaglia diye bir adam var. Bu Tartaglia entesan bir adamdır. Yani bence modern bilimin... ...ilk kurucusu bu kabul edilebilir. İtalyan? E, tabii. Tartaglia kekeme demek. Nikolos Tartaglia. E, çok e, trajik bir hayatı var. Yani Biraz hafifletelim konuyu. Trajik bir hayatı var. Babası bunun postacı. E, Genç çocukken... ...şey öldürüyor bunu. Eşkıya öldürüyor. O dönemde yol güvenliği çok güçlü değil biliyorsun. Hmm. E, annesi ve kardeşleri yetim kalıyor. Daha sonra... ...yaşadığı da diye bir şehir zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. Fransızlar saldırıyor. Herkesi katlediyorlar. Bunun da ağzını böyle falan kesip öldü zannedip bırakıyorlar. Ondan sonra hep kekeme kalıyor. Evet. Ve burası da yara olduğu için sakal e, bırakıyor. Kendi kendini yetiştiriyor çünkü fakir bir adam. Ama uzman olduğu konular matematik. Özellikle tahkimat. Askeri tahkimat yapma. Çünkü büyük bir katliam yaşamış adam. Bütün kafasını onu göre çalıştırıyor. Hmm. Tamam mı? Bir, bir kere bu ikinci topografya konusunda çok uzman. Savunma aletleri ve saldırı aletleri konusunda uzman. Muhasebe matematiği konusunda uzman ve haritacılıkta uzman. Tüm kafası buna göre yaşadığı travmalar neticesinde adam buna göre kendini yetiştiriyor. Tarih, aralığı ne hocam? Adam 1557'de ölüyor işte. Sonu. Şimdi bu adamın 1537'de yazdığı bir kitap var. Şimdi kitabının adına dikkat et. Nova Scientia. Yeni bilim. Yeni bilim. Ha, bu önemli. Şimdi bu bir, bu kitabın özelliği, e, top atıldığında o topun güzergahını e, matematiksel olarak analiz etmek. İlk defa bunu yani bir fiziksel bir hadise var, top atıyorsun, yatay atış, bunun e, matematiksel hesaplarını e, yapmaya çalışıyor, e, top güllesinin e, yolunu ve isabet oranlarını artırmaya çalışıyor. Evet. Bunu matematik uygulayan bildiğimiz iki kişi bu. Bu yatay hareket, düşey hareket meselesi biliyorsun modern fiziğinde zeminde yer alır. Ee, şey de e, nedir onun adı? E, Galile de buradan hareket ediyor. E, burada önemli olan şu hareketin matematikleştirilmesi meselesi. Bak. Adamın yaptığı şey. Tabii. Esas itibariyle buna gidecek iş. Hareketin matematikleştirilmesi, matematiksel. Zaten adam bak. Biraz önce dedim ya 1500 sayfalık bir ansümetisi var. Kitabın adı çok enteresan. Sayı ve ölçü ansümetisi. Yani bilginin iki şeyi vardır diyor. Bir ölçersin, sonra bunu sayıya dökersin. Bu kadar basit. Hani Calvin'in e, öyle bir cümlesi var. Bilmek nedir diyor. Bir şeyi ölçer, sayıyla ifade edersin. Tamam bak, 19. yüzyıl adam e, e, nedir? Aynı şeye geliyor yani. Bu kavramsallaştırmayı da ilk kez görüyoruz değil mi? Yeni bilim. Ee, Nova önce... kelimesi çok yaygın tabii o dönemde ama bu bir kitabın adı. Hmm. Ve bu kitabın kapağı çok önemli. Ben bunu derslerde hep gösteririm. İnternette de vardır. Aslında televizyonda da göstermek lazım. İşte iç içe geçmiş daireler, en başta bir daire var. şöyle Sonra bir daire daha, sonra bir daire daha. Girişte e, oklit kapıda bekliyor, hmm. matematikte giriyorsun buraya. Dışarıdan mesela tırmanan adamlar yapmış, onlar hep düşüyor, tırmanamıyorlar kaleye. Matematik, Kapıdan olmaz, gibi, matematik olmadan olmaz. Ve Nova Scientia dediği top atışı var. Kendisi o topun başında duruyor. Bu Nova Scientia. Bir de eski bilimi temsil eden insanlar var. Onları da seyrediyorlar. Sonra ilk girişte bir daire daha var. Kapısı var. Orada Aristoteles ve Platon var. Onlar da felsefiyi temsil ediyorlar. Bir yukarıda bir kraliçe var. O da hikmeti, gnosis'i temsil ediyor. Kitabının kapağına da bunu koymuş. Ha şimdi bu kitap bu şekliyle kalsa bizim için çok büyük bir problem olmayabilir. Ama... Daha sonra 1546'da bir kitap yazıyor ee, kendisi. Şimdi burada kendisi bu 1546'da yanında kitapta diyor ki ya bu 1537'de niye böyle bir kitap yazdım ben? Bak bu çok önemli bir şey. Niçin ben 1537'de oturup topun atışı, bunun isabet oranı, bunun matematik analizini yapmak yaptım? Bu, burayı okumasak biz hakikaten bunu böyle yorumlayamayabiliriz. Diyor ki çünkü diyor bu tarihte diyor Büyük Türk, Grand Türk, Kanuni'yi kastediyor. Avrupa'yı, Hristiyanlığı ezmek için yola çıktı. Ben de o sırada top nedir, barut nedir, o nedir, bu nedir diye düşünüyorum. ya bunlar düşünmek bize bir şey vermiyor. Yani mahiyeti düşünmek. Bu nedir? şimdi bu nedir sorusu bir şey bir şey cevap vermiyor bize. İşimize yaramıyor yani. Niçin bu böyle? Niçin şu şöyle? Bunlar diyor işe yaramıyor. Bakın dediğim gibi bu benim yorumdu. kendisi bunu kitabında anlatıyor. Top nedir? Top e, niçin ne ateşlenir? Bu değil ha. Orada bir vaka var. Bunun nasıllığı üzerine ben kafa yorayım. Bunun isabet oranını artırayım. Hmm. Bu çok önemli bir soru bak. Çünkü klasik bilim biliyorsun Niçin merkezli bir bilimdir? Bu Aristoteles'te de böyledir. İbn-i da böyledir. Ve orada eşyanın hani üzerinde konuşmuştuk ki eşyanın içerisinde bulunan işte nedir? Bir hakikati tespit etmeye çalışıyorsun ve dört nedene dayandırıyorsun bunu. Hocam nedenlere girmeden önce o Türk baskısını biraz daha e, sormak istiyorum. Kanuni döneminde e, Avrupalılar kendi aralarında Lanet olsun bırakıp gidelim yeni kıtaya. Tabii Erasmus diyor bunu zaten. Ee, Erasmus'un değil tabii, mi? Tabii tabii. Yani bırakalım şu Avrupa'yı. Türkler burada at koştursun biz yeni kıtaya gidelim diyor. Bunlardan kurtulalım diye. Tabii tabii. Ya çok örnek verilebilir işte yine top korkusu diye bir yazı yazmıştım. Batı'nın top korkusu diye. Evet. Türklerden korkmaları doğrudan Türklerin simasından suretinden korkmuyorlar tabii. Sahip olduğu güçten korkuyorlar. O meşhur hmm. e, Luther'in e, muhaç meydan muharebesi sonrası zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, Darma olunca e, bir toplanıyorlar Alman prensleri devletlerin başındaki insanlar e, işte Luther bir dua yapıyor prensi bir tanesi diyor ki bırak dua ediyor bana diyor bir top ver top e, ya bugünkü şey gibi yani ne bileyim Sihalar, İHA'lar gibi yani. Çok önemli bir dönemde. Yine de insanlık tarih hiç değişmiyor. Şimdi dönemin top teknolojisi açısından en önemli savaşçı teknolojisi. Çünkü Osmanlı ordu, zirvede, ordunun bir de yok. Sırf zirvede olması değil. Sürekli çok pahalı teknolojiler onlar o tarihteki ekonomik yapılarla. Sürekli orada topçu sınıfı bulunduran ateşli silahlılar bulunan Osmanlı ordusu. Onlar da orayı çözmeye çalışıyorlar. Tabii yani bunun... Çok gelişmiş şekilde nasıl elde edip üretebiliriz? Luther diyor ki vallahi yok bende diyor daha iyi bir dua yapabilirim diyor. O da kızıyor ona filan. Yani bu pek çok örnek var o dönemde aslında. Yani bunlar özellikle Türkçe'de güzel kitaplar var o konuda. Batı'nın Türk imajı özellikle 1453'ten sonra ortaya çıkan süreçlerde daha öncesi var da. Çünkü Oğuzların İslam dünyasına girmesine itibaren Türkler hakkında pek çok metin üretiyorlar. Ama özellikle fetihten sonra mesele biraz daha... E, ideolojik boyuta taşındığı için inanılmaz metinler var biliyorsun. E, 16. yüzyılda Avrupa'da en çok basılan kitap Türkler hakkındadır. 1650'ye kadar. Da Türklerle ilgili. Onu bilmiyorum hatta. yani. da olabilir ama ama e, o kadar çok kitap basılıyor ki yani İncil'e İncil'e eştir yani. Türklerden korunma duası hatta. Tabi tabii. tabii. Gayet doğal bu yani. O çözemediğiniz, yenemediğiniz bir güce karşı. Belirli tedbirlere, psikolojik tedbirlere başvurursunuz. Biz de bugün yapıyoruz onu merak etme. Yani. Yine gene insanlığın doğal akışı batıdaki bu gelişmeyi her anlamdaki sağlayan şey. Hakikaten o Türk korkusu, Türk baskısı. Şimdi tabii korku son derece önemli tabii. Yani bu korkuyu illa böyle e, psikolojik anlamda bir panikleme değil. E, varlığınız tehlike tehlikedeyse değil mi? İnançlarınız, değerleriniz Hatırla Bizanslı düşünürler, Platon niye gidip e, Sufi tekkelerde kalıyor belirli arayışlar içerisinde e, yükselen güce karşı kendi kültürel varlığını nasıl idame ettirecek ona cevap arıyor. Öyle düşünebiliriz bunu. Orada da buna benzer şeyler var. Yani o Türk korkusu dediğimiz şey bizim uydurduğumuz bir şey değil. Yani, Bizati o dönemdeki metinlerde ortaya çıkan bir şey ve bu e, entelektüel arayışlarda. Ya Kampenella değil mi? Kampenella'nın e, İslam hareketleri esnasında cebinde 3. Murat'ın resmi var ya. 3. Murat çizilmiş resmi. Kim çizmişse. Tabii. Yani Avrupa'daki İslam hareketleri e, ve benzeri konularda Osmanlı'dan yardım alıyorlar. Özellikle Protestanları destekliyor devlet biliyorsun. Bunda kendi göre siyaseti var. E, yani onlar henüz böyle çok Belki akademik olarak çalışılmıştır ama kültürel akış içerisinde dolaşan bilgiler değil. Nerede okudum hatırlamıyorum da... Campenella'nın işte bir buluşmada... karşı tarafı ikna etmek için Üçüm Üniversitesi'nin resmini çıkartıp... masaya koyduğunu, okuduğumu hatırlıyorum. Eğer bir magazin bilgisi değilse ki zannetmiyorum böyle bir magazin bilgisi o dönemde olmaz. Dolayısıyla o dönemdeki metinleri okuyarak bunu tespit edebiliriz. Burada o niçin sorusunun, nasıl sorusuna dönmesinin tam yeri de burası. Yani tam yeri burası, bahsediyor. tabii aha, o korku işte. Kendisi anlatıyor ama bak tekrar ediyorum bu benim yorumum değil. Bu şeyin Tartaglia'nın 1546'da yazdığı eserin girişinde 1537' yazdığı eserin nedenini, niçin böyle bir eser yazdığını açıklaması esnasında veriyor. Ama bunun biz felsefi yorumunu yaptığımız zaman şunu görüyoruz. Şimdi klasik gelenekte matematik niçin sorusunu vermez, niçin niçin sorusunu vermez? Çünkü nedensellik teorisinde o dönemde bir maddi neden var. Bir formel neden var. Bunlara biz aynı zamanda e, nedir onun adı? E, mahiyet nedenleri diyoruz İbn-i Sinahacı terminolojiyle. Bir de fai nedenle gay neden var. Bunlara da varlık nedenleri diyoruz. Yani her şeyin bir faili var. En niyatinde büyük fail Tanrı. Ta. Şimdi matematik kullandığın zaman fail nedeni vermez matematik. Matematik ilişkileri verebilir. Bir de Gaye nedeni vermez. Matematikte gaye yoktur çünkü. Bunlar doğa felsefesinden, Aristotelesçi, İbn-i Sinacı doğa felsefesinden üretilen yapılar. O açıdan matematik her zaman ikinci il. Klasik gelenekte. Özellikle Aristotelesçi, İbn-i Sinacı gelenekte matematik ikinci il. Daha çok nesneler arasındaki ilişkileri, ölçüleri veriyor. Yani hakikatin, yani hakikat gerçeklik anlamında hakikati ve doğruluk anlamında hakikati, truth anlamında hakikati vermiyor. Şimdi burada e, Tartaklinin dediği çok açık o kitabında çizdiği de ya kardeşim gerçi, hatta şöyle bir Latince söz yazıyor eğer konuşmasını bilirsen gerçeklik sana matematikle her şeyi söyler zaten diyor. Dolayısıyla gerçekliğin bilgisi e, artık matematikle elde edilebilir. Şey dediğim Kanada'dayken Kanada'dayken McGill Üniversitesi'nde biz bu matematik bilgi e, Nietzsche'nin ni de verecek şekilde nasıl genişletildi diye bir araştırma yaptık. Batı literatüründe bu nasıl gelişti? E, İslam dünyasında nasıl gelişti? Çünkü İslam dünyasındaki e, ne diyelim bilgi teorisi diyebileceğimiz e, mantık kitaplarındaki ilgili bölümlerde bununla alakalı çok ciddi bir veri yok. Yani klasik ayrımlar yapılıyor ve niçin e, sorusu hep doğa felsefesine gönderiliyor. Nasıl sorusu e, matematikle ilişkilendiriliyor ve aradaki bilimlere de karışık bilimler deniyor. Mesela e, astronomi hem doğa felsefesi kullanıyor hem matematik kullanıyor. Optik hem optik gibi mekanik gibi burada da ayrım çok radikal bir şekilde yürütülüyor bir şekilde. Fakat e, şeyde Avrupa'da birden matematiğin gerçekliği bize verdiği ...iddiası ortaya çıkacak. İşte Galile'nin, Doğan'ın dili matematikle yazılmıştır filan sözleri. Evet. Buraya nasır... O da bu, bu kaynağı burası zaten değil mi? Yani Tanrı üç günlerde konuşuyor. Tabii tab yani bu e, Tartaglia'ya kadar geri giden bir taraf var ama... ...İslam dünyasında da e, özellikle Endülüs kanadından e, ve... ...bizde de Meraga ve Tebriz'den giden bir çizgi var. Fakat bunun en açık ve seçik ifadesini ben Tartaglia'nın metninde gördüm. Belki vardır gözümden kaçmış olabilir, yani bu akademik çalışmalarda bir sürü metin üretiliyor, görmemiş olabilirim. Newton'dan yani ee, önce olduğu net. Yani. E tabi canım, 1547'de ölmüş adam ya, evet. yani şeyin 1547'de pardon 1546'da kitabı yazıyor. 1557'de ölmüş adam. Kaldı ki şimdi Tartaglia'dan sonra daha geleceğiz, Tartaglia'dan sonra... bunu Şimdi gelmeyeceğim ama İtalyan, Bolonya'da kurulan bir mekanik matematik okulu var. Evet. Orada ortaya çıkan gelişmeleri anlamadan hiçbir şeyi çözemeyiz. Yani onun için Descartes'ten başlamak, Galileo'dan başlamak doğru değil bu tür işlerde. Oradaki olup biteni anlayabilmemiş. Bir eksik kalıyor. Yani mesele şöyle, mesela şu. E, sayı ve ölçü çok önemli ama bu sayı ve ölçünün altında yatan zihniyeti de iyi tespit etmek lazım. Yani gerçeklikle olan ilişkimiz ve o gerçeklikten hareket ürettiğimiz bilgi, bu bilginin ifade biçimleri tarzı o kadar önemli ki... Siz bunu ilk elde fark edemiyor olabilirsiniz. Daha sonra bunun gramerini yazıyorsunuz ama konuşulan dili, çünkü bir dil grameri konuşulduktan sonra e, konuşulduktan sonra grameri yazılıyor. Bu dilin menşeisi, kökeni e, buralarda. Ve bu niyi doğuruyor biliyor musun? İşte burası Danan'ın kuyruğunu kutlu ya. Matematiksel kesinliği artırmak. İşte bu Descartes'a kesinliğin matematikle ifade edilmesi gerektiği cümlesini söyletecek. Burada başlıyor işte. Siz elinizdeki matematiğin elden gelince kesinliğini artıracaksınız. Onun için ilk defa belki de bin yıl boyunca... ...İslam dünyasının dışında bir coğrafyada matematikte yeni ilerlemeler oluyor ilk defa. Hmm. Ondan önce yok. Yani Helenistik dönemde milattan sonra beşinci yüzyılda bitiyor. İşte en son Hipitya ve Papus. Sonra bunu İslam dünyası devralıyor. E, nedir onlarda? 780'den başlıyorsun 1600'e kadar yaklaşık 1000 yıla yakın. Sen bunu devam ettiriyorsun e, ve e, ilk defa e, İtalya'da, Bolonya'da matematikte yeni e, keşifler oluyor. Matematik genişletiliyor. Ama ne adına genişletiyor? Spor olsun diye değil. Matematiksel kesinliği artırmamız lazım. Niye? Çünkü gerçekliği matematikle ifade edeceğiz. Nasılı göstereceğiz. Hatırla Semerkant'ı anlatırken ne dedik? E, Giyaset-i Kâşi gibi insanlar. Ve bizde de Takiyettin daha sonra bu matematiksel kesinliği artırmak için matematiksel teknikleri zenginleştirmek zorundalar. Çünkü mevcut matematik bunu vermiyor. Yeterli kalmıyor. E, Dolayısıyla İtalya'da bu matematik okullarının e, yeni arayışları ki buna şimdi girmek istemiyorum. E, daha sonra ileride şey yaparız. <gülüyor> E, ...negatif sayıları icat etme, negatif kök... ...ondan sonra üçüncü derece denklemleri, dörtüncü derece genel formülleri... E, ...denklem sistemleri üzerine yani son sembol ve notasyonları geliştirmeleri falan, ...hep bunlarla alakalı. Burada yine tabii şey var hocam... ...insan doğasına ilişkin mi? Dünyanın doğasına ilişkin mi? Bilemiyorum... Ee, neredeyse bin yıl sonra Batı'da ilk defa matematikle ilgili yeni bir sayfa açıldı. Tabii şöyle, işte, Regiomontanus matematiği var. Ama İslam dünyası matematiğin yeniden ifadelendirilmesi o. Cabir bin Eflağı kullanıyor. Ne bileyim ben, işte Endülüs'teki birikimi kullanıyor. İşte İslam'dan gelen matematiği kullanıyor. Yani orada da matematik artık gelişmiş ama bizdeki matematiği yeniden ifade Ama burada artık İslam dünyasında olmayan yeni e, ...yapılar ortaya çıkıyor. Bu matematik kesinlik arayışı. Eğer biz gerçekliği... ...matematikte ifade edeceksek... kullandığımız bu aletin... E, ...geliştirilmiş olması lazım. İfade kalın artılması lazım. O teolojik e, bunalımı yaşamasaydı, epistemolojik bunalımı yaşamasaydı... ...buraya çıkmayacaktı iş. Ya, tabii tarih böyle okunmaz. Neticede evet. biz... ...bu adamlar bunlar olurken, a bu oluyor, şu oluyor diye... Diyor, ...bunlar sürecin içerisindeler. Şimdi dışarıdan bakıp, aa bu oldu, bu oldu, bunları birleştiriyoruz. Hmm. Onlar kafalarında bir kilim okuyarak gitmiyorlar. Herkes işini yapıyor. Bu çok holistik bir şey bu yani. Bunu onun içinde yaşayan, o bütün içinde yaşayan insanlar fark etmez. Yani İtalyan'dakiler Almanya'dan ne oluyor sırada, Fransa'da ne oluyor şeye benziyor bu. Hani stadyumda e, oynayan jimnastikçisi, sporcusu diğerini görmez. Adam gülle atar, öbürü bilmem ne atar ama seyirci hepsine bakar hatta bağlantı bile kurabilir. Şimdi bunlar rollerini oynuyorlar diyelim, sahnedeler herkes işini yapıyor. Biz bugünden baktığımızda ha şu oldu o onunla alakalı. Ama o kendisi o bütüncül ortamda bunun farkında değil. Tartekle eşini yapıyor yani. Elbette fakat şey yine geçen daha önceki programlarımızda üzerinden geçtiğimiz şekliyle Fatih'in yöntemi olarak o ilmi ve doğurmak için gerginlik inşa etmesi İslam dünyasında... Yok orada ama bir kurgu var. Evet. Fatih'in içinde burada bir kurgu yok. yok. Oradaki bilgi şu ama somut bilgi. O gerilim, o çatışma, o sıkışmışlık durumu olmadığı e, sürece ya elbette Yusuf şimdi niye adam Amerika'ya gitsin? Yani ben canım sıkıldı, e, şey keşif yapayım. Adam'a bir derdi var, hmm. adamın bir sıkıntısı var, e, çarpıştığı bir güç var. O güç öyle herhangi bir güç değil. İşte tuhaf olan bir derdimiz kalmadığında e, şimdi Toskanelli sorun Toskanelli niye tutup Portekiz Kral Alfonso'ya ulaştırılmak üzere mektup harita oturup çalışıyor canım? Batı'ya gitmek. Batı'ya gidip neydi? Batı'ya Amerika kıtasını bilmiyor adam. Oradan Hindistan'a, Çin'e nasıl gideriz? Adamın bir arayışı var. Yani bir entelektüel de kendi toplumun ihtiyaçlarını dikkate alıyor. İşte bize Boris Hesse'nin Hesse Hesse gösterdiği... Nifton'un günlüğünde her yaptığı keşfi kendi dönemindeki bir sorunla ilişkilendirmesi. Transatlantik ticaret yapılıyor. Gemiler karaya oturuyor. Meczizor olayını çözmen lazım senin. Yani senin ülkenin bir problemi bu. Ee, oradaki entelektüeller bizdeki entelektüeller gibi değil ki devletin milletin problemini ilgilenmesinler. Milletle milletine hakaret edip dursunlar. Milletin problemi çözecek, ticaretin problemi çözecek, devletin siyasetin problemi çözecek. Ya yani biz bugün siyasetin problemi çözsek nasıl bakıldığını biliyorsun işte değil mi? Ya da ne bileyim ben, toplumla alakalı bir şey söylediğin zaman e dışarıya bakacaksın hem. Adam kendi devletinin, milletinin problemleriyle uğraşıyor. Newton da uğraşıyor. O da uğraşıyor. Bu da teolojik problem oluyor bazen bu. Bazen dini problem oluyor. Bazen ticari problem oluyor. Bazen askeri problem oluyor. Dün de öyleydi, bugün de öyle. E tabii. Hmm. Bizdekinin sebebi bağlamın dışına çıkma pahasına. Ee, o Yok, beni, beni sıkı, tahrik etme orada. Orada o sıkı benim Sıkıklatıp yaptınız çok... o ben idraki... E... Kendilik bilincinin problemi olması bilincinin, tabii e... O parçalanmışlık, şey. o parçalanmışlık burada da iş başında o e, iktidar kaybı, e, güç kaybı, o gücün e, bulunduğu yere e, öykülme, hmm. kendi hikayesini terk etme, başka anlatılan içerisinde yaşama, kendi e, hikayesinin kahraman olacağına, başka hikayelerin e, ne onun adı? ne diyoruz sinemada onlara? Figüranı. Figüranı olmayı tercih ediyorlar işte. Buradan tatmin oluyorlar. Bunun şey, Türkçesi bu yani. Niye beni oraya itme, orada benim yaram derin çünkü duygusal konuşabilirim o konularda. E, o açıdan bu e, şuna geleyim tekrar, yani bilme yöntemlerinin değişmesi e, son derece hayattır elbette dış şartlar çok önemli ama sizin o dış şartlara uygun yöntemsel tepkiler vermeniz lazım. Yani matematiğin e, bir gerçekliği, fiziksel gerçekliği e, bilme yöntemine dönüşmesi. Bir matematiğin kendi içerisinde de bir hareketlenmeye neden oluyor ve matematiğin ontolojisi genişliyor. Sayılar genişliyor artık. Hmm. Şimdi negatif sayılara geçiyorsun, onu irrasyonel irrasyonel diyorum, kompleks sayılara geçiyorsun, negatif köklere geçiyorsun. Matematiğin nesne alanı ontolojisi genişliyor ve bu e, yapılara ilişkin yeni formüller, işte bak ondalık kesirleri keşfedecekler, logaritmayı keşfedecekler, bir sürü şey. Tetikleniyor yani hmm. bu masa başında şunu keşfedeyim, bunu keşfedeyim meselesi değil. Niye biz bunu bulmadık? Ya i̇htiyacın yoktu, bulmazsın tabii. Yani bu işler bir, bir, bir karaviça gibi örülüyor, kendi kendi örüyor bunlar canlı. Tarih hala canlıdır yani. Kendi kendi örüyor bunlar. Tek başına insanlar bu işleri belirlemiyor. Olgu olayların örgüsü de siz, insanları bir yerlere yönetiyor. Hmm. Öbür taraftan şu hocam, bu harita hakikaten çok zihin açıcı oldu. İşte Leibnizler, Newtonlar falan biraz sonra ilerlediğimiz zaman oraya nereden geldik geliyor meselesi de ortaya çıkıyor bu hikaye. Nasıl eğer dönüyor? bu hareket ve matematik ilişkisini bu adamlar kurmasa, Newton, Leibniz hareketin nasıl matematikleştirecekler canım yani? Descartes, Descartes bile bunu tam anlayamıyor. Descartes e hala geometriden gidiyor. Onun için Descartes'in fiziğiyle metafizik diyor bazı araştırmacılar. Tabii yani bu bu. bu bu da yine tabii anlamaya ilişkin bir harita çıkartıyor hocam. buradan bağımsız e, bütünlüğü ihata edebilecek yüzeysel de olsa bir şey mümkün kılabiliyor. Mesela batı eserleri okumalarında o sizin demin söylediğiniz şey Newton'dan başlayınca orada bir yerden girince işe bir şey havada kalıyordu şimdi, ya. Yusuf şunu şimdi konuşurken efendim felsefe klasik, modern encestlerin de tüm bilimlerin ortak adıydı filan falan diyor arkadaşlar da ama e, çalışma ve anlatılara baktığında... Aristoteles'in biyolojisi yok, Aristoteles'in matematik anlayışı yok, Aristoteles'in mekanik anlayışı yok. Aristoteles'in metafizi, bilmem, konuş gitsin. Niçin bunu söylemiş, neye, hangi bağlamını ben Ya da geçen hafta konuştuğumuz gibi işte e, yazmaları incelemeden, o metinleri okumadan, astronomi, mekanik, optik okumadan ya da şey, i̇bn Sina Sinan şifasının e, dokuz cildini okumadan, son cildini okuyup oradan konuşmaya benziyor. Modern şeyde de böyle. Descartes'in felsefesi, Leibniz'in felsefesi yapıyorsa bunun dayandığı bir zemin var. Bilme, yani... Bilgi bir şeyin bilgisiyse, modern anlamda felsefe de bir şeyin felsefesi. Ortada bir resim yoksa neyin yorumunu yapacaksın? Hı. Tamam mı? Yani mekanikleştirme diyorsun. İşte ne bileyim bak işte matematikleştirme diyorsun. Zemininde bu var. Bu niçin, nasıl soruları, buna ilişkin yaklaşımlar, bunların Akdeniz kültüründeki diğer yapılarla onun işlerini dikkate almadan bu işi çözemesi. Kar kurisi bulmuş. Niye bulmuş? mı sıkıldı Anlatik geometriyi bulmuş. Niye bulmuş yani? Niye arıyor? İşin içinde bir kesinlik arayışı var. Bir ölçü bulma meselesi var. Sayı ve ölçünün de bir yere göre yapılması lazım. Sayalım da neye göre sayalım? Ölçelim de niye göre ölçelim? Bak bu ölçü meselesi ileride ortak ölçme birimlerinin icadına kadar götürecek bizi. Herkes kafasına göre ölçmesin yani. Adam ta o dönemde 1500 sayfalık... Bak 1500 sayfalık o ansübedi yazıyor ya. Adı da sayı ve ölçü ansübedisi yani. Ve bunu basıyor. Ve bunu İtalyanca yazıyor. Anlatabiliyor ya Yani çok bağlantılı bu tür şeyler. Ama bunun için biraz... E, yani her şeyin uzmanı olamazsınız ama bu konuda çok güzel çalışmalar var yabancı dilde. Hmm. E, bunlara bakılabilir. Yani Tartaglia üzerine güzel çalışmalar var. İşte o İtalya Baloney Cibirik'e güzel çalışmalar var. Padoa üzerine... Hatta bununla ilgili bir kitap var Padua. Padoa'nın modern bilimin ortaya çıkmasındaki rolü üzerine hmm. çok güzel bir metin vardır. Padao Üniversitesi, Padao Okulu. School Hocam vaktimiz daraldı. Böyle birkaç şeyim var. Buyur. Onları sormak istiyorum. Bu imtiyazlı bilgi meselesine ilişkin bir açmaz. Nedir o? Ee, şöyle evet kapitalizmin bir e, şeyi bu. Öyesi, sonucu bilginin e, patent e, haline dönüşmesi. Fakat bugünkü örneği üzerinde söylüyorum. E, o imtiyazlı halde olması üretenin oraya daha büyük arge ve daha büyük yatırım yapmasına ve onu daha da genişletirmesine vesile olacak bir model. Tabii. Doğru bu. Özellikle batılı araştırmacılar Osman üzerine çalışırken ki Mehmet Genç de benzer bir düşünceye sahip. Toplumdaki artı değerin toplumun refahını yükseltmek için dağıtılması kapitali engelleyeceği için yani evet. ara birlikte bir kapitalizmi ortaya çıkartmaya da fırsat vermiyor. İşte sosyalist sistemlerin de en büyük handikabı bu. Ee, şimdi kapitalizmi de eee önüne açtığın zaman bu vahşi kapitalizme dönüşüyor. Burada e, insanlığın bunlar hepsi insanlığın tecrübesi. Bunları tecrübe ettik. Şimdi bunların hepsini dikkate alıp yeni bir sistem kurmak lazım. Şu haliyle kapitalizm e, belli bir kesimi yukarıda tutacak. Diğerlerini hepsi köleleştirecek. Bak ona gidiyoruz şu anda. Hı. Hmm. Vicdanlı kapitalizm diye bir kavram geliştirdiler. Süslüyorlar mı emin Mesela mı? Mehmet Hoca rahmetli, sünnetli kapitalizm diyordu. Yani kapitalizm sünnet etmemiz hmm. lazım diyordu. Müslüman olursa? Yani işte artık sünnet, Yahudiler de sünnet oluyor biliyorsun. İbrahim'i olursa mı diyelim. Ibrahim. Neyse ya da tevhid inancına mensup olursa. E, şu, tabii şu dürüst olalım konuda kapitalizm şu anda bir alternatif yok. Ne demiştik hatırla? Kapitalizmde şu ya da bu görüşten olmak, şu ya da bu dinden olmak eee gecekonduda yaşamak ya da kaçak inşaat yapmaya benziyor yani. Kapitalizm Müslüman olmak böyle bir şey şu anda. Çünkü sistem bir bütün olarak her şeyi belirliyor. Daha da hocam bir adım ileri sunduğu parlak hayata rağmen insan olmak. Tabii şimdi insan olmak biliyorsun. Yani Bunu söylemiştik hatırlarsan. İnsanlığın geldiği noktayı insanlıktan geri talep ederek onlara mut onlara mutluluk vaat edemezsin. Yani telefonunu bana versen mutlu olacak. Buna kimse inanmaz. Ee, şimdi herhangi bir sistemi eleştirmek, onu topyekun e, atmayı gerektirmiyor. Tabii çok e, hakikaten karışık bir şey. Yani e, Moğollar eleştiriyoruz ama Moğolların çok büyük katkısı da var. Nazile eleştiriyoruz ama Nazilerin de katkısı var. Şimdi kapitalizmin de katkısı var. Önemli olan burada bunu e, insanlığın faydasına dönüştürebilecek mekanizmanı geliştirmek. Hakikaten gemi azı yanmış vaziyette yani şu anda kapitalizmin geldiği nokta, hakikaten bir süre sonra insanlara zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şey yoktur hissine e, kapılıp, çok ciddi e, toplumsal olayların çıkmasına neden olacak bir noktada. Bak, dünyayı bir takip et. E, bak, ben şeyi okuduğum zaman, e, Bizans, şey, e, şeyin nedir, Kuzey'den, bu barbar kavimler dedikleri kavimlerin siyasetin iyi beceremediği için hem Batı Roma hem Bizans çok diyorlar. Eğer o siyaseti iyi yapabilselerdi ki çok bunun güzel de bir şeyi var dizisi var yabancı. Ee, Bizans imparatoruyla anlaşmaya çalışıyorlar aslında. Hakikaten savaşmak istemiyorlar ama bilmem falan falan. Şimdi bugün de bu şeyin iyi si si siyasetini yapılamaması, iyi yönlendirilememesi e şu andaki durumun bir süre sonra çok ciddi. Mevcudun da elden çıkması neden olabilecek sonuçlar doğurabilir. Eyvallah. E, hocam vaktimiz bitti. E, bidayeti olan her şeyin nihayeti vardır ama bizim nihayetimiz öyle bir nihayet değil. Bir İnşallah. Ara e, evet. vermek. Allah sağlık sıhhat Abi, ömür e, Bu vesileyle biz de o zaman tüm dinleyicilerimize hem hayırlı bayramlar hem hayırlı tatiller e, sağlık afiyet dileyelim. İnşallah bir aksilik olması Eylül ayında tekrar Yeni soruların peşinde koşmak üzere. Hayır tatiller deyince yanlış şey oldu hocam. Sanki tatil yapıyormuşsunuz da tatil tavsiye ediyormuşsunuz gibi. Ha ben tatil... Yapmadığınız o... şeyi söylemeyiniz. <gülüyor> ha, ha, <diyorlar>. Güzel. <gülüyor> güzel. Ben onu mecaz anlamında kullandım. Eyvallah. Mefuh ve müstakil farklı onun tabii. Eyvallah. eyvallah. İstirahat anlamında. Eyvallah. Evet. Tamam. Efendim bizden bu haftalık da bu kadar. Bir müddet ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar inşallah huzurlarınızda olacağız. Hayırlı akşamlar.